Oh <laughs> Check Merhaba Kainat. Bugün 2 Nisan Cuma. Yıl 2010. Ay 4. Gün 92. Kasım 146. 1431 Hicri Rebülahir 17. 1426 Rumi Mart 20. Van'ın Kurtuluşu 1918. Fırtına Yağmurlar. Günün Malumatı. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü doğrudur iyi çalışan bir beyin dinlenmiş, sakin bir vücutta bulunabilir ancak. Bu nedenle akşamları iyi bir uyku çekin. En az yedi buçuk, sekiz saat uykunuzu alın. Yatmadan önce gün boyu sizi sinirlendiren olayları mümkün olduğunca aklınıza getirmemeye çalışın. Günün fıkresi. <gülüyor> o halde. Hasta doktora dert yanıyordu. Doktorcuğum, ''Filletten beni kurtar. Öyle horluyorum, öyle horluyorum ki, hatta gürültüden kendi kendimi uyandırıyorum.'' Doktor dalgınlıkla ''O halde siz de başka bir odada yatınız.'' dedi. Yemek listesi gün 92. Kıymalı puf böreği, zeytinyağlı ayşak kadın fasulyesi, salata, meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif takvimler. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi, haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Marvin Gaye de bir günaydın diyelim. Marvin Pence Gay Jr. hasıladı ama Marvin Gaye diye diyebiliyor. 1939'da bugün doğmuş. 1984'te babası tarafından vurularak öldürülmüştü çok önemli bir besteci çok sayıda enstrüman da çalıyor ve üç oktavlık da hoş bir önemli bir sesi var duwap gruplarıyla başlamış sonradan da Motown sadasının önemli elemanlarından timalarından biri olmuştu bu şarkısı da aslında çevre konusunda olup bitenlere bir haykırış olarak. Yaptı What's Going On'du fakat bugün yalnız çevre değil herhalde her konuda göndermelik olarak neler olup bitiyor sorusunu sormanın tam zamanı dünyada da zaten onla giriş yaptık What's Going On. Evet, Borneo'da bir kuraklık haberiyle açabiliriz haftanın son açık gazetesini dünyanın en büyük üçüncü adası Borneo. Endonezya bağlı değil mi o? Hı hı. Yok, Yoksa orneo... Ma Malezya'ya mı? İkisine evet. de galiba. İki taraflı galiba. Borneo bağımsız bir şey değil bildiğim kadarıyla. Yok değil. Bağlı ama hangisineydi şimdi e, Malezya gibi geldi bana. Atıyorum şimdi birazdan gerçeği söyleyeceğiz. Evet yalnız aslında zaten e, kuraklıktan bahsedeceğiz. Yaban hayatını. E, Güneydoğu Asya'da bir ada bu. Ve mesela Malezya'nın Sabah Federasyonu'nun doğu kesiminde diyor. evet. Malezya Endonezya, var. Malezya ve e, Brunei arasında e, bölüşülmüş üç parçalı ha. bir ada. Evet, ne, hepsi doğru yani söylediklerimizin. Evet, e, Proboscis maymunlarından bahsediyor. Çok acayip bir haber hakikaten. Doğal hayatta yalnızca Borneo Adası'nda bulunan bu Proboscis maymunları Ağaç yapraklarıyla besleniyorlarmış fakat beslenemez hale gelmişler. Çünkü yağmur sezonu normalden daha erken bitmiş kuraklıktan, köyse ısınmadan dolayı anlaşılan. Ağaçlar da yapraklarını erken dökünce, bu Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber okuyoruz. Proboskis maymunları da nehrin diğer tarafına geçmek zorunda kalmışlar haliyle. Yalnız yaklaşık 20 metre yükseklikteki bir ağaçtan 40 metre genişlikteki nehrin karşısına atlamaya çalışmışlar. Yani vaziyetin vahametini düşünebiliyor musun? Hı hı. 40 metrelik bir son şans. son şans olarak kullanıyor evet. ve nehrin ortasına çakılmışlar. Tabii büyük tehlike yaşamışlar. Bunlar aptal mı bu maymunlar yoksa çaresizlikten mi yapıyorlar? Ne dersin? Ee, büyük ihtimalle aptallıklarından olmadığını tahmin etmek daha mantıklı çünkü binlerce yıldır oralarda yaşadıklarına göre e, en iyinin bittiği bir yerde böyle bir hareket yapacaklarını düşünebiliriz. Gruptan ilk atlayışı atlayışları dişi maymunlar yapmışlar. O da herhalde normal. Daima en büyük tehlikeleri göze alanlar dişiler. Çok son derece ilginç bir haber bu gerçekten. Erkek maymunlarda riski görüp arkadan atladı diyor. Kucağında yavrusuyla atlayan maymunlar suya inerken ayak ve ellerini önce suya temas ettirerek yavrusunu sert vuruştan kurtardı diyor. Bir trajedi yani. Suya düşen maymun ve diğer hayvan leşleriyle beslenen timsahlarsa bu kez yanlış yerde gizlenirken büyük bir ziyafetten yararlanamadı diyor haber. Bu tuhaf bir birazcık burası kaleme alınmış ama. Yani bu, bu maymunlar yılda iki ya da üç kez geçiş yaparlarmış İnsanların Hı. bulunduğu bir ortamda tehlikeli atlayış yapmazlarmış. Fakat Malezya hükümet tarafından koruma altında bulunuyorlarmış. Böyle bir durum. What going on diye çaldık ya neler olup bitiyor diye işte böyle. Ham petrol fiyatları da artmaya devam ediyormuş. 2008'den Ağzı. bu yana ilk kez 84 doların üstüne çıkmış varil başına. Neden? neden? Tabii ki onun da her zamanki gibi önemli bir sebebi var ve uzmanlar açıklamışlar. Petrol rezervlerindeki dı dı gibi uzun mu? Çin ve Japon ekonomilerindeki büyümeye başka bir deyişle petrole talebin yüksek olacağı varsayımına dayanıyormuş fiyat artışı. Geçiyorum. İsrail de Gazze'ye hava saldırıları düzenlemiş. Roket atılması gerekçesiyle binalar hasar görmüş ancak can kaybı olmamış çocukların da zaten ciddi bir dramı var ama onun da önemi yok. Bu arada bütün dünyayı e, ilgilendirecek e, bu gürültü patırtı içinde farklı boyutta bir haberde Çağlar Keyder dostumuz dikkatimizi çekiyor. Bu e, Princeton Üniversitesi'nde bir araştırmada. Yüksek fruk fruktozlu mısır şurubunun çok daha büyük bir obe obeziteye yol açtığı haberi çıkıyormuş yani. Zaten Amerika'da artık neredeyse gençlerin %50'sine yakını obez durumda beslenme bozukluklarından geliyor bu. Bunun e, esas obezitenin esas nedenlerinden biri corn, corn syrup dedikleri bu işte Mısır şurubu. Şimdi Cargill en büyük şirkette bu şekerin yerine kullanılan bir şey bu madde. Türkiye'de de daha çok kullanılması için de yoğun bir propaganda yapmakta. Hepimiz biliyoruz bunu Cargill şirketinin. Hatta <gülüyor> hükümetle de bir ara arasının çok iyi olduğu söyleniyordu. Söylenmekten öte <gülüyor> olmazların da olduğu bir süreç yaşayan bir şirkette mucizelerle de ilgili olabilir o ayrı bir konu ama hani öyle hissiyatlar yarattığı çok açık. Evet yani yeryüzündeki Amerika'da yeryüzündeki bütün madde, gıda maddelerinde Mısır şekeri kullanılıyor zaten o yüzden de bir yeni mıs, Mısır medeniyetinden bahsediyor bazı yazarlar bundan. İşte şimdi bize Princeton Üniversitesi'nin web sitesinden bir haber göndermiş Çağlar Keyder. Ona da buradan günaydın diyoruz. Obezite ile ilişkisinin yepyeni bir kanıtı çıkmış ortaya. O kadar ilginç ki fareler mesela, mesela başka türlü şeker yani bulundu. Fruktoz bulunan yani meyve şekeri bulunan şeyleri içince öyle beslenince şişmanlamıyorlarmış. Çünkü o kasa ve işte karaciğeri filan gidiyormuş, enerjiye dönüşüyormuş yani. Ama Mısır'dan elde edilen şey doğrudan doğruya yağ, yani doğrudan doğruya dediğim büyük ölçüde, daha büyük oranda yağa dönüşüyormuş. Yani bu fareler demişler mesela yüzde 48 daha fazla Mısır şurubu içenler yüzde 48 daha büyük normal diyet. Te beslenenlerden meslenlerden. Neredeyse %50 oranında daha fazla şişmanlıyorlarmış ve sadece şişmanlamıyorlar demişler açıklamada araştırmacılar. Aynı zamanda da karın, mide et çevresindeki yağlarda artış oluyormuş ve trigliseridlerin artışı da ortaya çıkıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı kuruluşu tarafından da desteklenen bir araştırmadan bahsediyoruz. Yani şey değil, anarşistler yapmamış. Çok ilginç bir haber aslında. Yani Princeton'da, Princeton gibi çok önemli bir üniversitenin saygın araştırmacıları doğrudan doğruya bağ kurmuş ve söylemişler. Artık geri kalanına da bu şekerlerle uğraşanlar düşünsün diyelim ve biz atlayalım. Günün en önemli haberine geçelim. What's going on? Ee, aslında ne oluyor olduğunu söyleyebilmek çok mümkün değil ama e, ne olduğuna dair genel bir dış çerçeve çizmek daha kolay. E, balyoz operasyonunda kimse tutuklu kalmadı neredeyse diyebiliriz. E, 19 tahliye var dün akşam itibariyle. E, dün akşam nöbetçi hakim eee birdenbire 5000 sayfalık iddianameyi okumak ve ardından da bununla ilgili hızla kararlar vermek zorunda hissetmiş kendini ve 19 kişi serbest. Olan şey bu. Evet, 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Oktay Kuban'ın kararıyla Genelkurmay Başkanı İlker Baş bunun çok ciddi dediği Balyoz davasında dün 19 sanık hakim Oktay Kuba'nın kararıyla tahliye edildi. Üstelik tahliye sebebi de haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunmaması, bir kısım şüphelilerin mahkemeye sevk edilmeden doğrudan serbest bırakılması falan diye devam ediyor. Ee, i̇şte yüklenen suçun hukuki vasfının değişme ihtimali. Ee, neydi bu suçlamalar hatırlatalım. Fatih ve Beyazıt camilerinin bombalanması, Yunanistanla Türkiye arasında e, bir savaş çıkartılması, çıkartılamıyorsa bir uçakları düşürmek. E, ...askeri birliklere... ...dincilerin saldırı düzenlemesi... ...tabii o dinciler... E, ...işte neyse... E, ...12 Eylül gibi e, sık yönetime el konulması... ...ardından... E, işte ...yabancı şirketlerin ve azınlıkların... E, ...paralarına ve mallarına el konulması... ...200 bine yakın insanın... ...gözaltına alınması falan diye devam eden... ...stadyonlarda spor salonlarında... ...toplanması... ...işte bundan bahsediyoruz... ...suç vasfı değişebilirmiş ve e, yeterli delil yokmuş... E, işte öyle. Bu 5000 sayfayı hızlı okuyan hakimi bence öncelikle e, elini sıkarak bir hukuk ödülü vermek gerekir. Bence İstanbul barısı, barosu doğru yer olabilir hukuk ödülü vermek açısından. Yalnız bir de şöyle bir şey vardı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi e, aslında daha önce sık sık haberlerde de konu olan bir mahkeme. Nereden tanıyoruz? Mukaddes Hanım'ı hatırlıyor musun abi? Mukaddes Er Uygur. Hatırlıyorum. Şener abi. Er Uygur'un eşi. E, kendisi Şener Er... Er Uygur'un tutuklandığı dönemde e, bazı ses kayıtları ile gündeme gelmişti. Şöyle diyordu ses kaydında mukaddes Er Uygur. E, kendisi derdi ki şimdi bu Zekeriya 13. mahkemede itirazlarımızı bunlar kapatıyor. 12. ve 14. mahkemeler bizden derdi. Yani ona ait olduğu ileri sürülen. Ona ait dediği tabii mülkiyet babında değil. İdeolojik bir bütünlükten bahsediyoruz herhalde ama hani e, ya yani mahkeme deyince bu ideolojik bütünlük falan da bir garip hale gelmiş. Evet, yani ona evet. ait olduğu iddia edildiler. diyelim. Reddedilmemişti ya. Evet. Ama hani biz yine iddia edilen diyelim. Evet şu anda 7 e, kişi tutuklu kaldı. Bütün yüksek rütbeli olanların hepsi emekli ya da tutup şey muvazaf olanlar tahliye edildi or generaller kor generaller tu generaller tüm amiraller ve albaylar emekli tutuklular var üç kişi tu general albay albay bir de muvazaf tutuklular var albay yarbay, asubay yani biraz aslında Hiyerarşik de bir durum gösteriyor. Fakat Hı. bu çok önemli bir karar tabii. Bir balyozda 19 tahliye diye vermiş bir taraf gazetesi. Bu bir yargıç Kuban klasidir diyor. Balyozda toplu tahliye demiş Radikal Gazetesi. Doğan dahil 19 kişi için tahliye kararı çıktı. İki günde 28 kişi serbest kaldı diyor. Emekli Orgeneral Doğan planın sahte olduğunu öne sürmüştü ama kendi konuşmalarının olduğunu da Kabul etmişti. kabul etmişti kendisine ait olduğunu. Yani ağır ceza hakimi Oktay Kuban dönemin birinci Ordu komutanı Doğan'la 18 kişiyi suç vasfının değişmesi ihtimali, hukuki olarak değişmesi ihtimali falan gibi sebeplerle bıraktı. Tabii burada önemli bir şey de nokta da var. Yani kuvvetli suç olgusunun bulunmaması gibi bir ifade kullanılmış. Bu tabii son derece Kuvvetli önemli. suç olgusunun bulunmaması şu mu demek? E, bu suçun yani isnat edilen suçun kişiyle e, yeteri kadar sıkı bir bağ olmaması demek mi? Yoksa e, bu yeterince kuvvetli bir suç değil mi demek? Yani ne demek olduğunu bilmediğimden soruyorum. Yok Saftörük herhalde sorun. bağlantı e, yeterince kurulamadı diye. Yoksa ortada o zaman tutuklayan hakimin ya da bunun tutuklanmasıyla bu soruşturmayı açan, suçlamayı yapan savcıların o zaman çok ciddi bir şekilde töhmet altında kaldığı hissidir. Vallahi imza işlerinde de aynı hakim bir gece ansızın hop diye serbest bırakıp bırakıp duruyordu. Ee, yani Onu öyle bilemem. bir durum yani var. Bu... yani belli ki nöbet yani genel teahül nöbetçi hakimlerin pek de böyle hani e, davaları getirin bakalım bir sanıkları. Dur bir beraat verelim. Hasan'a da 22 yıl falan diye yaptığı bir durum değildir. Eee Özel bir durum demek lazım herhalde. Yani bu Ergenekon davaları zincirinde önemli bir dönüş işareti de olabilir aslında. Yani aralarında birçok general ve amirallerin bulunduğu dokuz subay İstanbul dokuzuncu ağır cezada tahliye edildi. ve rütbeleri nedeniyle biraz da yani son hakimler savcılar yüksek kurulunda atanan hakimler Tunca Aslan ve Yılmaz Alp sanıkların meslekleri ve toplumsal konumlarını gerekçe göstermiş. Mahkeme başkanı da zanlıların suç işlediğine dair kuvvetli şüphe var şerhi koymuştu. Aynı davada hafta sonu tutukluluğa itirazları alan ve sanıkları serbest bırakacak denilen nöbetçi hakim Oktay Kuban da Çetin Doğan'la 11, 11 muvazzaf 19 subayı tahliye etti. Kuban'ın kuvvetli suç şüphesi bulunmaması ve suçun vasfının değişme ihtimalini gerekçe göstermesi dikkat çekici bulundu deniyor gazetelerde. Mesela Şamil Tayyar'ın Star gazetesindeki analizi bu şekilde yani elbette ki tutuklu, Türkiye'deki uygulamanın aksine tutuklunun bir ceza olmadığını da baskın oranda belirtiyor. Türkiye'deki uygulamanın aksine tutukluluk bir ceza değildir diyor. Yani kaçma, çağrıldığında gelmeme, delilleri değiştirme, yok etme, karartma gibi olasılıklara karşı bir tedbirdir. Ama tabii yani kuvvetli suç neydi tam ifadesi de kullanacak olursak tekrarlayacak olursak kuvvetli suç şüphesi bulunmaması ve suçun vasfının değişme ihtimalinin gerekçe gösterilmesi de her genel konu davalarında önemli bir farklılığa doğru götürülmesi götürülmek istendiğinin de belirtisi olarak kabul edilebilir doğrusu. Bir numaralı şüpheli de böylece ser, serbest kalmış oluyor. Gerekçesi kuvvetli, suç yok deniyor. Eğer bu şimdi burada çok tuhaf yani tartışılacak bir durum var. Bence orada tartışılmaz bir durum var gibi geliyor bana. Yani tartışılmazdan kastım evet bu insanlar suçlu ve bu da çok net falan gibi bir şeydi buna en nihayetinde mahkeme karar verecek kısmında. E, durmak gerekiyor herhalde ama, ama... E, yani sabahtan akşama başka başka kararlar veren mahkemelerin hızla carat carat carat car yer değiştiriyor olması e, hani bayağı reform falan değil reset gereği e, var adalet sistemiyle ilgili diye de düşündürmüyor değil yani bu işine üye sayısını 17'den 21'e ne bilmem ne bilmem ne yaparak olabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana hayır ben şeyin üzerinde kötü. durmak istiyorum sadece yani ortadaki suçlamalar yani Hangi Balyoz suçlamaları, balyo suçlamaları evet. yani gerek e, savcıların bu soruşturmayı yürüten soruşturmayı açan savcıların ortaya koyduğu ve mahkemenin de bunları ciddi görerek ilk tutuklaması e, Hı -hı. şey yapılan 5000 sayfa iddianameden bahsediyoruz. Evet. Ve işte kesintisiz konuşma kayıtları filan da var ve bir de işte powerpoint mıdır onun adı. Sunumlar. Sunumlar var böyle. Onların hepsinde çok yabana atılamayacak, öyle söyleyelim. Yabana atılamayacak ciddiyette suçlar var. İşte biraz önce bir kısmını suçlamalar var. Bir kısmını biraz önce söyledik. ya yani insanların topluca tutuklanması, direnenlerin ortadan kaldırılması, itlaf edilmesi gibi şeyler de vardı direnenlere. Hı hı. Hiç... Gözlerinin yaşına bakılmaması işte bankalara el konması bütünüyle değiştirilmesi yani rejiminde hatta e, komşu ülkelerle olan ilişkilere varıncaya kadar düzenlemelerin öngörüldüğü şeyler vardı. Eğer bunlar ciddiyse o zaman niye e, serbest bıraktı bu hakim diye sormak lazım. Kuvvetli suç şüphesi olgusu bulunmama bulunmuyor idiyse Niye ilk hakimler bunları tutukladı ilk savcılar söyledi Daha önce evvelki gün altı subayın tahliyesine karşı çıkan hakim Akta kuvvetli suç şüphesi var demişti O niye böyle söyledi Yani ortada çok büyük bir problem var Yar, Yarılma var yani yani dün hakim Oktay Kuban balyoz soruşturmasında e, şimdiye kadar ki en büyük tahliyi imza atmış oluyor. 11 muvazzaf, 8'e emekli, 19'su beyni serbest bırakılmasıyla yani bütün balyoz planının altında adı olan eski birinci ordu komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli kör general Engin Alan, emekli Tuğgeneral general Suha Tanyeri ve tüm general İhsan Balabanlı da var bütün yüksek rütbeliler tahliye edilmiş durumda. Eee evet, rütbeleri nedeniyle serbest gibi bir şey var. Yeni Şafak gazetesi de nöbet tuttu diye bir manşet atmış. Ergene konstanlıklarının ve balyoz şüphelilerinin tahliye umudu haline gelen Hakim Oktay Kuban dün yine nöbetteydi. Kuban balyoz darbe planını hazırlamakla suçlanan emekli orgeneral Çetin Doğan'la birlikte 19 kişinin tahliye kararını verdi diyor toplu tahliye günü. Evet önemli bir gelişme bu olduğu söylenebilir. Tutuklu soruşturma kapsamında tutuklu asker sayısı 7'ye düşmüş oluyor. Yani yalnız bir darbe değil bu. Neredeyse Tarihi değiştirmek amacıyla sıfır yılına dönüşü de içeren çok kapsam işte de dediğin gibi hatırlattığın gibi 5000 sayfayı aşkın bir iddianame vardı konuşma kayıtları ve birçok powerpoint gösterileri kullanılan fotoğraflar filan tahliye ile ilgili olarak Çetin Doğan gecikmiş bir olay demekten başka elimden bir şey gelmiyor demiş. Ama Türk halkını arkamda, yanımda hissettim demiş. Bana yazılan mektup ve çekilen telgraflarla. O nasıl oluyor? Yani şey anlamında arkada hissetmek vesaire kısmı. Yani hani Telg e, fazla propagandif geldiği için soruyorum bunu sadece. De. Mektup ve telgrafların çekilmesi mi nasıl oluyor? Yok hani çekilebiliyor. Ulaşabiliyor olması ayrıca güzel bir şey tabii. Mahkumlara bir şeylerin ulaşması. Son çünkü mesela bana gelen mektuplardan biriydi. Ee, balonlar alınmıyormuş da. Pek çok evet. cezaevinde falan filan. Neyse hani olabiliyor böyle şeyler. 5 yaşında bir çocuk e, bir yazı yazıp yani küçük bir şey yapmış. Resim yapıp balonları göndermiş ama kabul edilmemişti hapishaneye. E, va Vallahi olabiliyor demek ki olmayı da biliyor. Biz olmaması taraftarı olduğumuza göre Çetin Doğan'a yapılan muamele doğrudur. Gerçi kendisi kendi anlatsın ne olmuş, ne bitmiş. Ta Tahliye ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Tahliye ile ilgili ne söyleyebilirim ki? Hani gecikmiş bir olay demekten başka elime bir şey gelmiyor. Adalet gitsin. bulacaktır. Ama gecikmiş olarak değil diyelim. İnşallah e, sonunda getiririz. Evet böyle demiş. Pek şaşıran biz değiliz gibi geldi bana. Evet, çok, yani ses tonlamasından e, tamamen. E, Olan. yüz ifadesinde fotoğraflarında da son derece mutlu olduğu göze çarpıyor. Mutlu olması çok normal hapisteki evet. bir insan çıktığında mutlu olur ama hani e, bundan öte sürpriz bir çıkış olmuş gibi geldi bana. Bu akşam beklenmiyormuş. Neyse e, ya daha önce tatsız tarafı işin hakikaten bu garip durumun en nihayetinde daha büyük resimde. Hukuk dediğimiz şeyin adalet dediğimiz şeyin gerçekten zaten çok da güvenilir olmadığı genel bir kanı toplumsal olarak e, iyicene yerlerde yatıyor olması. Çünkü daha önce ıslak imza vakasında yaşadığımız üzere e, al içeri çık dışarı çık dışarı al içeri e, modeli sonunda kimsenin bir şey anlamadığı gibi geriye olan bir tek ya bu adalet dediğin dıngıltıdan uzak durmak lazım. Bunların ne yapacağı belli olmaz dışında bir şey oluyor galiba ki e, bu çok tatsız tabi ya yani hepimiz açısından çünkü ciddi bir kayıp. Yani beni en çok e, ilgilendiren çelişki şey en çok dikkat çekici bulduğum öyle söyleyeyim. İlk, farklı hakimlerin farklı suç olgusu konusunda birbirinden çok farklı e, görüşler ve uygulamalara imza atıyor olmaları. Yani gerek ilk e, Suçlamayı yapan savcılar ve onlara uyarak tutuklayan hakimlerle bunları bu suçlamaları olgular üzerinden değişiklik ifade eden olgunun kuvvetli suç şüphesi var diyen hakimlerle başka bir değişle kuvvetli suç şüphesi olgusunun bulunmaması ihtimali var diyenler, ihtimal dediği kuvvetli suç bulunmadığını söyleyen hakimler arasındaki büyük görüş ayrılığı da dikkat çekici. En azından böyle söyleyebiliriz herhalde. Peki, ne yapalım? Ha bir de bugün gazetesinde ilginç bir haber var. Belki bunlarla bağlantılandırılabilir. Yani fikri fikri takip açısından söylüyorum. Diyarbakır'da yargılanan Kayseri Alay Komutanı Albay Cemal Temizözün tahliyesi içinde bir formül bulundu ve o yolla tahliye edileceği ortaya çıktı diyor. Yani Temizözün avukatları Şemdinli davasında 39 yıl hapse mahkum olan at subayların tahliyesinde uygulanan yöntem için, yöntemin aynı uygulanması için harekete geçmişler. Olumlu görev uyuşmazlığı deniyor buna. yargılanmayı Yargılamayı yapan Diyarbakır 6. ağır cezaya başvurulmuş. Böyle belli mahkemelerin belli tavırları da olabiliyor. Mesela Danıştay 4. dairesi, hukuk dairesi. Böyle de. karakter gibi bir şey mi? Yani tavırları deyince sen düşünmeye başladın da. Hani mizaç, hani çocukluktan, doğuştan gelen çeşitli özelliklerimiz var. Kimi çok sıkı canlıdır, kimi... Çabuk sinirlenir. Kimi işte umursamazdır falan böyle bir şey mi? Hiç bunu bilemeyiz tabii. Tatsı Psikolojik, şirin, şirin falan gibi. Ama işte bir farklı nitelikte kararların çıkabildiği görülebiliyor. Diyarbakır 6. Ağır ceza onlardan biri miydi bilmiyorum. Yani mahkemenin talebi reddetmesi halinde dosya önce askeri yargıtay başsavcılığına oradan da uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesi istenmiş dosyanın. Talep kabul edilirse özün nerede yargılanacağına uyuşmazlık mahkemesi karar verecekmiş. Eğer askeri mahkeme görevli kabul edilirse Şemdinli davasında olduğu gibi Cemal temiz e de tahliyenin yolu açılacak diyor bugün gazetesi. Artık bilemiyoruz bütün bunları ama... Doğru şarkıyla, açılışla girdiğimiz şüphe götürmez. Pek tabii. What's going on demiştik. Neler oluyor anlaşılamadı. Every Grain of Sand, Bob ünlü bestelerinden biri. Emily Emily Lou Harrison. Ondan dinledik Emily Lou Kendisi 1947'de Alabama'da doğmuş, önemli bir şarkıcı, besteci ve müzisyen Amerika'nın country dalında. ...ağırlık gösteriyor... ...pek çok grup da ...kendi grupları da var... ...aynı zamanda da cover... ...dedikleri başka şarkıların... ...şarkıcıların... ...başarılı şarkılarını da çok... ...ilginç yorumlarla tekrar... ...sunan da birisi... ...Emilu Herse'de bir günaydın... ...demiş olduk... ...bu şekilde bir Bob Dylan... ...bestesini seslendirildiği sırada... evet açık... ...radyoda açık gazte ...devam ediyor... Saat 8.42 şu anda mahkeme kararlarından bahsederken bir diğerini de Radikal Gazetesi bugün şey yapmış manşetini almış. 32 ay önce öldürüldü mahkeme hala kimliğini araştırıyor diyor. Festus okey Nijeryalı. 20 Ağustos 2007'de, bunun haberin üzerinde çok durmuştuk, açık gazete dinleyicileri de gayet iyi hatırlayacaklardır. Beyoğlu'nda uyuşturucu kuşkusuyla alınıp Beyoğlu karakoluna öldürüldü ve onu sorgulayan polis Cengiz Yıldız'ın silahından çıkan kurşunla öldü. Ama soruşturmada karakol kameralarının bozuk olduğu anlaşıldı. Festus Okey'in vurulurken kanıt olarak aranan... Gömleği üstünde bulunan gömleği poliste kayboldu ve Cengiz Yıldız'a da polis Cengiz Yıldız'a taksirle adam öldürmek suçundan dava açıldı suçlamasıyla. 2007'deki Kasım'daki ilk duruşmadan sonra kasten mahkeme kasten öldürme var dedi. Dosya 4. ağır cezaya gidiyor. Ağır cezadaki ilk duruşma 14 Şubat 2008'de yapılıyor. Sonra 2008'e kadar bir kere sürmüş bu. Ondan sonra da Nijerya'dan okeyin kimlik bilgileri istenmiş. Sonra 6 duruşma geçmiş yanıt gelmemiş kimlik bilgileri. Yani daha kimlik tespiti yapılamamış. Bu yargı adamı öldürür diye de manşetle vermiş Radikal Gazetesi. Aslında e, yargı sorunları hakikaten e, üst üste bindikçe en nihayetinde bir adalet sıkıntısından ve adalet sorunundan bahsetmek e, çok daha acıtıcı bir şekilde ortaya çıkması gereken durum haline alıyor. Ama e, bir yandan da başka başka yanına eklenebilecek e, kenar süsü haber yığını da çok kuvvetli. Bunlar da e, hiç hafife alınmayacak kadar ciddi başka bir sıkıntıyı daha da besliyor. E, mesela dün Ankara'da e, tek el işçilerine gösterilen muamele diyebiliriz. E, yine işte e, coplu gazlı karşılama Ankara'ya alınmadılar. Bunların neden olduğu belli olmadığı gibi e, yani kendi sendikaları, aydatlarını ödedikleri sendikaya gidemediler. Çünkü önünde polis barikatı vardı ve e, kendi sendikalarının önünde basın açıklaması yapamadılar. Bu neden oluyor, nasıl oluyor kısmını e, bir İçişleri Bakanlığı biliyor herhalde. Bir de başka kim biliyor bilmiyorum. Böyle garip bir durum var. E, Üstüne bu garip durum gayet gayet de sertleşmeye de teşne. Ve bunu e, bile bile İçişleri Bakanlığı'nın devam ediyor olması ise başka ilginçlik. Bugün e, açıklama yapmak üzere iççiler bekliyorlar. Bugün de açıklama yapamazsak Ankara'yı terk etmeyeceğiz diye e, Türk Gıda İşi'nde bir kararı var. Evet yani mahkeme e, yargı erkinde çok e, önemli sorunlar göze çarpıyor. Hakimlerin e, görüşleri arasında dağlar kadar fark var. Yani normalde mesela bu bugün gazetesindeki haberi biraz tereddütle karşılamak mümkün. Yani böyle bir dokuz müebbete iyi çocuk formülü şeklinde verilmiş. Yani Uyuşmazlık Mahkemesi formülüyle tahliye edileceği söyleniyor diye bir söylenti olarak da kabul edilebilirdi. Zaten o nitelikte bir şey. Fakat hı hı. bütün bu mahkeme kararlarındaki çelişkileri, tutarsızlıkları ve tuhaflıkları dikkate alınca insan o zaman böyle bir formülünde pekala olabileceği düşüncesine kapılmıyor değil. Şemdinli'yi de unutmayınca tabi. Veya e, hani mahkemelerden açılmışken dün bir başka dava Ahmet Yıldız'ın davasıydı. E, i̇lk eşcinsel namus cinayeti mi? E, Sorusu hala duruyor davanın üzerinde. Ahmet Yıldız'ı öldürmekle suçlanan babası Yahya Yıldız. E, ama Am Yahya Yıldız yok. Cinayetten beri ortada yok. Ve e, yok bu kadar aranıyor durumu var. Evet, ee, Festus okeyinde Nijerya'dan kimlik bilgileri bekleniyor. Aranıyor. Gelmiyor. Bir başka da ilginç şey bu tam bir hukuk mahkeme kararı mı bilmiyorum ama Habur'dan, Habur'dan gelenler için dava açıldı diye bir haber da, var NTV'den. Herhalde bu da mahkeme kararı evet. kategorisine mi girmeli? Değil mi? Ee, hatırlayacaksınız geçen 19 Ekim'de e, Habur'dan e, ve Geçmiş olan bir kandilden Dağdan gelenler vardı bir de Mahmur mülteci kampından gelenler vardı İlk iddianame hazırlanmış Musa Tüme Mahmur kampından gelenler arasında Bulunuyormuş Ve iddianamede Habur sınır kapısındaki adli işlemler Öncesi detaylı bir şekilde anlatılmış Falan filan diye devam ediyor Soruşturma sonucunda 5 şahsın Tutuklanma talebiyle Silopis Hulç Ceza Mahkemesine Sevk edildiği 25'inde tutuksuz yargılanmak üzere serbest çekil bırakıldığını hatırlatmış iddianame ve demiş ki e, karşılama töreni gövde gösterisiydi vesaire 15 yıl hapis sistemi Türkçesi ben e, özetini söyleyeyim terör örgütü propagandası yapmak örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçları yine önde e, Musa Tüme'nin yargılanmasında önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanılacak imiş. Musa Tüme bir e, mülteci kampından geliyordu. Falan filan böyle devam eden bir süreç. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda hani bir yandan demokratik açılım devam ediyor. Barış sürecindeyiz. Ee, bir yandan da sabahtan beri doğrulatamadığımız bir haber de var. 5 ee, kaldın öldürüldüğü haberi Çukurca'da. 7'ye de çıkıyor kimi kaynaklarda. Ee, Valilik ise e, böyle bir şey olmadığını, böyle bir haber olmadığını söylüyor. En azından ANF e, haber ajansının verdiği habere göre, Fırat haber ajansının yani... E, valilik böyle bir şey yok. Sabahtan beri e, biz de doğrulayacak bulguya rastlamadık. Nereden çıktı bilmiyoruz diyor. Ancak pek çok kanalda e, görebilmek mümkün 5 ila 7 ölü olduğunu. Evet, Habertürk'te var galiba. Görebiliyoruz. E, yani aslında genel anlamda Anadolu Ajansı hariç şu anda e, yayılmış yaygın bir haber durumunda. Neyin ne olduğunu anlayabilmek gerçekten e, çok zor. Ancak gidişatın Barışçıl, barışa doğru, demokrasiye doğru, adalete doğru e, olmadığını söylemek galiba e, çok kolay bu sabah için. Evet, ve genellikle endişelerimizin de, endişelerin genel olarak bizim değil sadece, bizim endişelerimiz olup olmasının hiçbir önemi yok zaten. Yani bu şahsi bir endişeler dediğimizde, miz dediğimizde zaten... Evet, hani o anlaşılmasın ama endişelerin yükselmesi için gerek adaletin tecellisi açısından gerekse de sosyal... E, Barışın, huzurun temini açısından ciddi kaygılar var ortada, doğrusu. Evet, ama asıl tabii. E, bu arada ilginç bir haber var. Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Şehitler Abidesi'nin e, Ayakla, şehitler abidesinin tabanında ayaklarında bulunan ve Türk askerinin kahramanlığını anlatan rölyefte e, altı parmaklı bir komutan varmış. Komutanın askerlerine düşmanı hedef gösteren elinin beş yerine altı parmaklı olarak yapıldığı bir ziyaretçinin uyarısıyla ortaya çıkmış. Ama e, heykeltıraş Rölyev'lerin mimarı Ferit Özşen, Profesör doktor en kısa sürede Çanakkale'ye gelerek hatayı düzelteceğini söylemiş. Ya açıkçası herhalde bu bir hatadır. Hiç şüphe yok. Ancak e, insanların beş parmaklı olması gerektiğine dair e, net tavrımız ve çerçevemiz bile bir miktar e, totaliter olabiliyor. Çünkü eğer bu rölyef milyon insanın savaştığı bir savaşı temsil ettiğine göre aralarında altı parmaklılar, üç kulaklılar falan olma ihtimali de gayet gayet yüksek diye de düşünüyorum. Hani bu normalite... Ama hekel tıraşın kendisi kabul ettiğine göre... Hekel kendisi hata olarak görüyor olabilir. Ben hata olarak görmeme hakkımı hala saklı tutarım. O ayrı bir şey. Bir ee, bundan da... rahatsız niye oluyoruz onu anlamıyorum daha doğrusu. Çok önemli? Rölyefteki e, komutanın elinin dört parmaklı mı, üç parmaklı mı olduğu diye düşündüğümden açıkçası... Ee, yani yanlış yerlerde geziniyor olabilir miyiz korkusu? Düzden sormak gerekirse... Neyse oluyor böyle şeyler. Ee, bu arada Gazze'den İsrail'e değil bu sefer İsrail'den Gazze e, füze saldırıları var. E, sonucunun ne olduğu hala belli değil. Çünkü Gazze abluk altında ve girip çıkmak neredeyse mümkün değil. O yüzden bilgi yok. Ancak 5 e, füze atıldığı bilgisi var. E, İsrail Savaş Uçakları'nın Gazze şeridine 5 füze saldırısında bulunduğu haberi. E, Gazze kentine isabet etmiş. Havet. Beş de ve e, saldırıda ölen ya da yaralanan var mı? Nereler yıkıldı, nereler vuruldu belli değil. Bunun ne önemi var ki? Ya bir önemi yok işte. Standart haber. Hani alışkanlıktan veriyorum. İşte Filistin'de birileri daha büyük ihtimalle öldü diye özetleyebiliriz. E, roketlerin, füzelerin altında. Karzai'nin bir açıklaması var ki bence o da e, kaçırılmaması gereken yılın saçmalamaları... <gülüyor> E, ...kategorisinde de değerlendirilmesi gereken şeylerden biri. Doğru da olabilir tabii. Hiç itirazım yok ama... E, ...doğru olması Saçma sapan olduğu e, gerçeğiyle birlikte gittiği sürece... Karzai sonunda şunu söyledi. Evet, Afgan seçimlerinde hile yapıldı. Dedi. Da da da dam diye patlayan bir haber. Ama Birleşmiş Milletler yaptı hileyi dedi. Biz de Afganlarla hiçbir alakası yok. Bu hileleri Birleşmiş Milletler yaptı. Diyor. E, yani vurum mazluma durumunun devamı her zamanki gibi. Birleşmiş yani, Milletler. Türkiye'nde dahil olduğu koca bir işgal ordusunun yönetiminde, e, hesapta yönetimde. Orası da zaten ayrı bir e, hikaye ama hesapta yönetimde olan bir Afganistan. Onların oraya koyduğu kukla Karzai ve e, hileleri yapabilen Birleşmiş Milletler. Ho ho ho diye güldürmeyin beni diyesi geliyor insanın. Ee, ...şunu söylüyor tam... ...Cumhurbaşkanlığı ve vilayet seçimlerinin... ...yaygın bir şekilde hile yapıldığına dair şüphe yok. Bunu söyleyen devlet başkanı. Ve bu seçimleri kabul etti kendisi. Fakat bu Afganların değil... ...yabancıların yolsuzluğuydu. Galbraith ya, yani... Mesele yok. Tabi yabancılar yaptı. Ama bu seçimlere göre yönetiliyorsunuz. E, olabilir sana ne diye devam ediyor herhalde. Ee, yani AB gözlemcilerinin... ...Avrupa Birliği gözlemcilerinin... ...başındaki Philip Morillon ve e, Afganistan Birleşmiş Milletler misyonu eski başkan yardımcısı e, e, Gelbreit yapmış hileleri. E, her sandığın başında bizzat durmadıklarını varsayarak bunun kendi kurumlarının yaptığını, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin yaptığını düşünüyorum ben hileyi. Değil mi? İki kişi her sandığın başına gidip hile yapmış olamaz. Niye olamasın? Yani Çok fiziken zor olur o açıdan. Zor ama yani imkansız değil diyorsun. İmkânları zor Afganistan da ufak tefek bir yer değil yani bir yandan o açıdan. Hani neyse ya altlarına en azından birer helikopter vermek gerekir. Her evet. sandıkta ile yapmalar için. E, helikopterleri olduğuna göre bu belli ki Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletlerin Afganistan halkına karşı bir oyunudur. Hiçici bunlar. Hiçici bunlar evet. E, yani adam adamdan kastım Cumhurbaşkanı Karzai tekrar seçildiği seçimin tamamen yolsuz olduğunu kabul ediyor. Yalnız yolsuzluğu biz yapmadık yabancılar yaptı deyip zenofobiyi güzel güzel kaşıyarak bu, hayatına devam ediyor. Bunda bir saçmalık mı görüyorsun? Ya Afganistan'dan geldiği için görmüyorum çünkü hani e, dev'e sormuşlar nerem doğru neren eğri falan diye devam eden hikaye bu bir miktar. Ya koskoca Obama'ya barış ödülü verildi. Daha ne <gülüyor> saçmalığın <gülüyor> Durdurun dünyayı inecek var ya hakikaten. Ee, bu arada bir başka saçma sapan haberse Independent gazetesini patlattı bir haber. İngiltere'de Müslüman öğrenciyseniz bilin ki sizin bilgileriniz CIA'de mevcut <gülüyor> diye çok özet verilebilir. Ee, Müslüman yoğunluklu bir ülkede yaşadığımıza göre e, haberi böylece vermek daha doğru herhalde. Ee, İngiltere'de Müslüman öğrencilerin bilgileri Amerika Birleşik Devletleri ile yani e, daha da net söylemek gerekirse CIA ile paylaşılmış. Binlerce Müslüman İngiliz öğrenciden bahsediyoruz. Yani Vatandaş olup olmamanız durumunuzu değiştirmiyor. 2009 yılının son günlerinde ABD'nin Detroit kentine gitmekte olan uçağa hedef falan saldırı sonucu falan filan e, İngiliz öğrencilerin özel yaşamlarına dair bilgilerin Amerikan istihbarat birimleriyle paylaşıldığı ortaya çıkmış. Independent tarafından çıkarılmış ve e, öğrenciler şimdi isimlerinin uluslararası terör izleme listelerinde yer almasından korkuyorlarmış. Şu ana kadar 50'den fazla öğrenci evinde polis tarafından ziyaret edilmiş ama kimse tutuklanmamış. Biz buna taciz de diyoruz ziyaret yerine ama nazikçe söylemiş herhalde NTV ya da e, Independent. Olay polisin masum insanların bilgilerini nasıl kullandığı ve İngiliz gizli servisinin Müslüman öğrencilere yaklaşım tarzı, yani ayrımcılık da deniyor ona, yönelik kaygıları yeniden gündeme getirdi diyor. Evet. Neresinden neyi tutup ne yapmak lazım bilmiyorum ama egemenlerin fena halde azıttıklarını söylemek herhalde çok yanlış olmazmış gibi geliyor bana. Afganistan'ın nasıl ve ne koşullarda işgal altında olduğu bir kenara Karzai diye bir adamı koymaları başka kenara sonra orada yolsuzluk yapılması seçimlerde başka kenara sonra o yolsuzluklar sonucu tekrar seçilen Karzai'nin çıkıp yolsuzlukları kabul edip bunu Birleşmiş Milletler'e yıkması başka yana. E, İngiltere'de hiç alakası çok, olmamasına rağmen... Çok gen oluyor değil mi? Çok taraflı bir... Şekilde. E, rütük olmasa ben çeyi değiştirirdim orada e, ama hani gen kısmına katılıyorum. E, yani İngiltere'de vatandaş olanların bir kısmının Müslüman oldukları için fişlenmesi İngiltere devlet tarafından bir yana, bu fişlemelerin Amerika Devleti ile paylaşılması başka yana, bu paylaşımlar sonucunda polislerin gidip öğrencilerin evlerini ikide bir ziyaret edip, e, taciz etmesi başka yana ya da balyoz operasyonunda diye devam edip yine bir çokgen oluşturmak çok mümkün. E, bütün bu çokgenlerin de birbirine bağlı olduğunu görmek de çok mümkün. İşin daha da tatsız tarafı o yani e, medeniyet dediğin hakikaten tek dişi kalmış canavar durumu. E, tabii aynı e, mantıkla bakmıyorum Mehmet Akif Ersoy'la ama üç aşağı beş yukarı karşımızdaki şey kendini medeniyet diye tanımlıyorsa bayağı tatsız bir durum gibi görünüyor. Ee, Bakalım bugün şimdilik tek el işçileri mesela basın açıklaması yapabilecekler mi? Kendi sendikalarının önünde. Uygun görülürse olacak. Uygun görülmezse bir dayak daha yiyecekler. İngiltere'de de ilginç şeyler oluyor evet yani. Monbiot mesela yazmış e, bir e, polis o, müfettişinin ne denir? Poli, yani, polis e, şeflerinden birinin göstericilerden birini elinde kendini korumak amacıyla göstericiden korumak amacıyla vurmuş göstericiye. Bir kıza vurmuş. Jürisiz bir sistemde görülüyor işler. Ve polisi meşru müdafaa kendini savunduğu için beraat ettirmiş hakim. Hı. Kadın, şeyci neyle e, Nikola Fischer adlı protestocu 2 Nisan'da geçen yıl tam bir sene önceki bir olaydan bahsediyoruz. Ee, ve özel kuvvet bu. İngilizlerin polisi özel polis e, e, G20 protestolarında e, ve polis çavuş Delroy Roisman'i vurmuş e, elinin tersiyle ondan sonra da batonuyla cobuyla e, da e, kızın bacaklarına vurmuş ve onu yere devirmiş ama bundan beraat etmiş. Kızın elinde şey varmış silah olarak. Me, me, karton meyve içeceği varmış. Onu silah olarak kabul ediyorlar. Ne diyorsun buna? Allah meyve meyve suyu kartonu. İlkel olabilir. Yani benim İyi bildiğim kelimelerden biri video çağı çocuğu olarak bir ninja'nın elinde her şey silahtır. Ki bunu hmm. kanıtlarlar sık sık. hani Bir kartla hop kafa kesilir falan filan böyle pıtı pıtı bir sürü şeyler olabilir. Ama kullanmamış. Kullanılabilir. Kullandıktan sonra bir değeri var mı zaten? Ha, doğru. Ee, yani ispat edemediler zaten sanık ispat edemedi demiş polise karşı açtığı davayı ve beraat ettirmişler. Monbio da diyor ki bu deliz açması bir karar diyor. Polis çavuşunun bu şekilde beraat ettirilmesi ve dolayısıyla polislerin şeyde yargılanması çok iyi olur diyor. Jürili mahkemelerde yargılansa gayet iyi olacak diyor. Ben de aynı fikirdim. Yani bir genel ...şey problemi var aslında. Ama daha fazla bunların üzerinde durmak istemiyorum. Bir son bir haber vereyim. İyi bir haber vereyim. Kundu'da tatil köyü ve golf sahasına durdurma kararı vermiş mahkeme. İyi. Kundu? Danışta İdari Dava Daireleri Kurulu. Antalya'da Kundu Köyü, Kocaçam <gülüyor> ve Sakızbucak mevkini kapsayan bir alanda... 1306 1316 yataklı bir tatil köyü ve 18 delikli golf sahası yapılmasına olanak tanıyan planlarla yapı ruhsatını yürütmesini durdurulmasına yapılan itirazı reddetmiş. Yani Belek gitti, e, kalan sağ kundular bizimdir diyebiliyor muyuz en azından? Evet. E şimdi şimdilik, şimdi şimdilik, belli tabii, olmaz tabii. o. Ama Danışta İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmenin Durdurulması, kaldırılsın şeklindeki itirazı reddetmiş. Ben insanlık açısından bu kadar alçaltıcı e, tonlu haber üst üste yırdığımız günde mutlu sonla bitirmeyelim istiyorum. <gülüyor> mutlu son görünümlü, mutsuz sonlu haber var elimde. Onla bitirebilir miyim? E, bir adet haber var. İki hafta kadar önce okuduğumuzda bir yazının konusuna birebir uyuyor neredeyse. Norman Salomon'un bir yazısını okumuştuk. Hmm. İşte e, savaş için e, milyonlar... Ama hayat içinse liralar ya da daha doğrusu savaş için dolarlar, yaşam içinse sentler diye bir yazısı vardı onun. Tam da bu Haiti ile ilgili sonunda yardım konferansı yapıldı. Dün televizyonlarda seyredip birçok insan da mutlu olmuştur diye tahmin ediyorum. 10 milyar dolarlık para toplandı diye. Tabii para toplanmadı. Para toplanacağına dair söz ta toplandı. Taahhüt toplandı. Taahhütler genelde yerine gelmiyorlar. Ne yazık ki. Ama en azından 10 milyar dolarlık taahhüt toplandı. Evet, bu da rekor hani, sayılıyor. Film. O haberdeki e, ufak hani para değil toplanan şey taahhüt kısmını değiştirdikten sonra bu 10 milyar dolar içinde G20'nin e, önemli ülkelerinden biri güvenlik konseyi üyesi harika ülke Türkiye'nin katkısının ne kadar olduğunu da söylemek gerektiğini düşünüyorum. 1 milyon dolar. Hmm. E, kaç heron ediyor derseniz bir heronun e, kanat çubuğu bile etmiyor ya da... E, Orada burada sallayıp durdukları havanlardan üç tanesini topu kadar bile etmeyen bir paradan bahsediyoruz. Bir milyon dolar. Taahhüt. Taahhüt tabii bu. Ya verdiklerini varsayalım hükümetimizin. Sağolup e, Ali Cenap bir şekilde bu bir milyon doları. Taahhütüne uygun şekilde verdiğini. Ayırdığı para Türkiye'nin böyle bir şey bir milyon dolar. E, savaşa ayırdığının ne kadar. Ve tabii şu anda şunu da söyleyen birileri olduğuna eminim. Hayit yemi kaldı iş i̇şte Türkiye'de o kadar aç açık varken... Kime harcarsanız harcayın da aç açığa harcamadığınız çok açık. Benim de demeye çalıştığım bu. Ha Haiti'de, ha Elazığ'da, ha İstanbul'da, ha Japonya'da harcamıyorlar oralar. Evet bu akşam şeyi de hatırlatalım. Ha, bu evet. vesileyle ee, Taksim'den tünele. Sa saat 19'da Taksim'de başlayacak olan e, savaşın sesini sustur, barışın sesini yükselt yürüyüşü. Pek çok barış örgütü. Bir araya geldi bu yürüyüş için. Akşam da bir arada yürüyor olacaklar. Sazlı, sözlü, semahlı, horonlu. Danslı. Danslı bir barışa yakışır yürüyüş e, gerçekleşecek. Saat 19'da Taksim'de başlayacak. E, herhalde akşamın ilerleyen saatlerinde tünelde bir kardeş Türkler performansıyla sona erecek. E, dahil olmak lazım. Çünkü hakikaten e, şu duvar üstünde, tel üstünde durup durumu seyreden objektif e, izleyici hali gerçekten ve gerçekten savaşçı bir hal aslında. Eğer bu durumdaysanız. Durumunuza bir daha bakın, aynaya bir daha bir göz gezdirin, e, hafif hafif kamuflajınızı, ufaktan kaskınızı orada belirirken görebileceksiniz. Çıkmak lazım, dışarıda olmak lazım çünkü hani barış diye haykırmadıkça... savaş zaten otomatik olarak yükselen hal durumunda dünyanın doğal hali unutmayalım. Yedi gibi taksimde. Açık kaste. Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bugün şeyi konuşalım dedik Radikal 2'de inanmış olan bir yazından kalkarak yani siyasal kooperatif olarak parti Yeşiller Hareketi'nin liderlerinden 68'in de çok tanınmış simalarından Daniel Kohn liberasyonda çıkmış bir yazısı. Birlikte kooperatif, siyasi kooperatifi icat edelim diye çevrilebilecek başlıkla bir yazısı var. Çok ilginç geldi bana. Hatta birazcık da sözünü etme fırsatı buldum hafta içinde ama senin aldığından bir kez dinlersek çok iyi olacak. Evet. E, bu seçimler e, sonrasında hemen yapılan bir çağrı ve bir e, seçim hizmeti sonrasında yapılan bir çağrı olmaması esas ilginç. Tam tersine e, bölge seçimlerinde e, yeşiller ee, Sosyalist Partisi e, ve e, Komünist Partisi'nin etrafında oluşan e, CHP 3'ü birden e, önemli bir seçim başarısı kazanmışlardı Fransa'da. E, ve e, Combendit e, belli ki e, bu çağrıyı seçimler öncesinde yapıp e, o tartışmanın içinde kaybolmasını, seçim tartışması içinde kaybolmasını istememiş. Diğer taraftan da genellikle bu tutcularlar bir e, yenilgiden sonra Hı, olur, evet. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet, bu tam tersine e, yenilgi bir e, baş, büyük bir başarının ertesinde Yola yeniden e, devam edeceğiz fakat artık bu biçimde devam etmemiz uzun vadede mümkün değildir, e, verimli değildir. Çağrısını yapması bana daha da inandırıcı geldi. Çünkü bir e, yenilgiyi e, evet. telafi çağrısı değildi. Evet, ee, zaten öyle başlıyor değil mi? Yazıda evet, tarihi bir dönüm noktası. Dönüm noktası olarak tanımlıyor ama bu tabii bir başarının üzerine dönüm noktası inşa etmek daha... E, Belki bir gün ileride bizim Türkiye'de solunda başına gelebilecek bir şey durum olur diye ümit ediyoruz. Ama şu anda bizim için çok uzak bir hayal. Başlarının üzerine bir dönüşüm çağrısı inşa etmek. Evet, yo, yani formüle bir ara, yarış arabalarına benzetmiş partileri. Orası da çok hoş yazıda. Yani gayet sofistike, çok güzel. Kendi aralarında da yarışıp duruyorlar büyük süratle ama boşa dönüyor. Hep aynı, aynı dönüyorlar. Yani. Evet. Önümüzden hep aynı geçiyorlar dedi. <gülüyor> Geçiyor giderek de seyirci sayısı da azalıyor demiş ki gerçekten böyle de bir durum var yani Formula 1 dedi. Galiba e, laftan lafa geçiyoruz. Türkiye'deki Formula 1'in de bu sene sonu e, son e, senesi miymiş? olacak diye bir rivayet duydum. Çünkü çok zarar ediyorlarmış ve <gülüyor> gelecek sene galiba e, büyük ihtimalle Macaristan'a taşınacakmış. Çok... Bizim pist ne olacakmış? Efendim? Pisti de Macaristan'a mı götürüyorlar? Ha, siyasi parti orada donduracağız. Ha, <gülüyor> tamam iyi. Boş kalmasın da. Evet. Açık gazta arabasıyla biz katılırız. Bence. Bence. <gülüyor> e, yani tabii. E, bu Formula 1 mevzunun da birisi ilgilensi aslında ilgi olacak. Böyle bir rivayet duydum. Ha, ben... İlginç. Evet bakalım. Zin da. ben var. de duydum yalnız. Öyle mi? Evet, yani en azından demek ki böyle bir şey dönüyor ortada. Evet. Diye. Bu sene son hatta bu sene yapılması istenmemiş ama istemiyormuş organizatör çünkü çok zarar etmiş. Fakat sözleşme olduğu için bu sene de yapılacak ve gelecek sene. Ama Formula bir de ilginç bir şey diyorlar ki ben dedim ki peki bu böyle midir? Her yerde böyledir, her yerde zarar eder. Peki her yerde zarar ediyorsa bu insanlar bilmiyorlar mı öncekileri zarar ettiğini? Yok her seferinde bir gaza geliyorlar. Bir de işte o prestijidir, Formula 1 bizim ülkemizde yapılacak, bizim şehrimizde yapılacak lafının bir inanılmaz büyüsü var. İnsanlar göre göre buna kapılıyorlar. Nitekim İstanbul'daki Formula 1'in zarar etmesinin ardından yine Macaristan galiba, balıklama, Macaristan'da Budapest'te galiba. O, o, ona da be, 4 yıllık mı bu sözleşmeler, 5 yıllık mı bilmiyorum. Onlar da zokayı yutturmuşlar. <gülüyor> Peki Neyse. şimdi bu çok ilginç tabii evet yani senin dikkatimizi çektiğin çok üzerinde bayağı tartışma olması beklenir inşallah olacaktır da. Bu. Evet tahmin ediyorum. Şimdi bu mevzuya gelirsek seçimler sonrasında <gülüyor> e, Conbandit'in e, makalesi e, bir e, tamam bu, bunu böyle götürüyoruz şu anlama geliyor. Biz bunu böyle götürüyoruz i̇şte yerel seçimleri kazanıyoruz belki ileride milletvekili seçimlerini yeniden kazanırız. Sol çeşitli partiler halinde seçimlere giriyor ve ikinci turda tabii bu iki turlu seçimin dezavantajlarının yanında büyük avantajları da var. Bu avantajları var. Yani partilerin ayrı ayrı seçimlere girip ondan sonra e, ittifak yapmalarına ve bir sol sağ neyse aradaki şey e, somut biçimde birleşmelerine ittifak yapmalarına e, olanak veriyor bu. E, bu üzerinde durulması gereken bir, bir konu. Belki seçimlerden önce de ittifak yapmalarına izin verilse Türkiye'de bu da olabilir ama Türkiye'de biliyorsunuz her şekilde partilerin açık biçimde ittifak yapmaları e, yasaklanmış durumda. Evet çok acayip. Bu, bu. bir e, yasak değil. Partilerin <gülüyor> niçin ittifak yapmaları yasaklanır. Siyaset yapmaları yasaklanmak <gülüyor> tam farklı bir şey değil bu. Bu 12 Eylül e, rejiminin e, anlamlı e, önlemlerinden bir tanesi Türk dünyada pek bulunduğunu örneğini bilmiyorum e, bu e, önerisi şu diyor ki bir tespitten hareket ediyor e, yazıda da özetle büyük büyük ölçüde ...Kombendit'in e, yazısını özetlemeye çalıştım bir e, onun için biraz tekrar olacak ama bir, özet bir tespit diyor ki bu partiler ee, sanayi toplumları modeli üzerine, o, o dönemin örgütlenme, e, toplumsal örgütlenme modeli üzerine inşa edilmiş e, siyasi teşekküllerdi. Doğru, siyasi partiler e, insanlık tarihinden beri var e, diyemeyiz. Hadi çok abarttık diyelim bu sefer insanlık tarihi diyelim. Ama siyasi partiler, 100 yüzyıldır siyasi parti var diyemeyiz. E, siyasetin olduğu Atina'da siyasi parti e, eski Atina'da siyasi partiler yok biliyorsunuz. Siyasi partiler e, bizim bildiğimiz şekliyle 200 yıldan beri oluşmuş bir şey. Ondan evvel taraflar var. İnsanlığın etrafında oluşmuş taraflar var elbette. E, Hüseyin Paşa'nın yandaşlarıyla e, Ali Paşa'nın yandaşları veyahut Fehim Paşa'nın yandaşları var. Başka yerlerde de bilmem ne Kontu'nun yandaşlarıyla, bilmem ne Baron'un yandaşları var. Bunlar ne? siyasi içeriğe haiz e, ayrımlar da olabiliyorlar elbette sadece bir yandaşlık <gülüyor> ilişkisinin ötesinde. Ne bileyim Bizans'ta biliyoruz e, bu e, meşhur e, hipodromdaki at yarışlarının İki tane e, takımı vardır, e, maviler Bilmiyorum, ve yeşiller. Yişiler, evet. e, bunları e, tarihçiler biraz şeye benzetirler. Hani bunlar bir siyasi parti gibidir, biri aristokratların, biri plebin halkın dırlar. Ama siyasi partinin e, faaliyetlerini mi gösterirler? Değil. Orada bir bir tür temsiliyet, e, aidiyet e, fonksiyonunu e, gösterirler. Halbuki e, modern dünyada siyasi partiler. E, bu bildiğimiz formları içinde aşağı yukarı 2-300 yıldan beri varlar. İngiltere'de daha erken biçimde varlar. İşte tory'ler, muhafazakarların e, atası olan e, Tory Partisi, liberallerin atası olan Vigler falan. Ama e, bu, e, bu biçimin tam oturması e, ki... Bir e, sanayi toplumu düzeni içinde e, büyük e, üretim merkezlerinde insanların toplanması, beraber çalışması, e, birlikte e, günün önemli bir saatini birlikte geçirmeleri. E, şöyle bir hesapladığımızda e, ortalama yaşın e, 50-60 e, yıl olduğu 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başında e, insanların da erken çalışmaya başladığını düşünürsek sanayi işçilerin özellikle... <gülüyor> Ee, ve o zamanlarda 8 saatten daha fazla haftada 6 gün çalışıldığı da düşünülürse insanların evde geçirdikleri zamandan ne uyuma dışında evde geçirdikleri veya iş yeri dışında geçirdikleri zamanın iş yerinde geçirdikleri zamandan e, daha fazla olduğunu görürüz. Dolayısıyla o sosyalleşme alanı aynı zamanda parti, sendikaların da bu fonksiyonu var. ve Bir ortaklık üzerine e, kuruluyor. Bu e, bu e, form devam ediyor bugün bugünde ama e, toplumsal organizasyon, düzenleme, yaşam tarzı, örgütlenme biçimi, üretim biçimleri değiştikçe ve sanayi toplumu olamamış olan ülkelerde e, bunun gelenekleri de oluşmadığı için Türkiye'de olduğu gibi e, bazı yerlerde e, bunlar artık boşa dönmeye başlıyorlar. Siyasi fonksiyonları var ama onu siyasi fonksiyonlarının karşılığı olan toplumsal e, ilişkilere haiz değiller. Conbandit'in bahsettiği o meşhur formüle, biraz meşhur değildi, biraz evvel evet. e, kullandığı, e, hatırlattım formüle bir pistinde dönüyorlar. Bir fonksiyonları var, yönetme fonksiyonları var. Fakat bu fonksiyonlar daha çok e, kişilerin e, siyasal kariyerlerini e, sürdürmek için kullandıkları, ee, içine girip kullandıkları örgütlere, aletlere e, dönüşüyor. Tabii bunu e, az olanı var, çok olanı var. Böyle hepsi tek tipte değil bu partilerin. Kimisi daha fazla bu sadece e, siyasal lider etrafında kilitlenmiş ve sadece siyasal lider üretmek üzere çalışan partiler dünyada. Kimileri de çok daha yaygın olabiliyorlar. Bunu hemen genelleştirmemek lazım elbette. <gülüyor> Çeşitli, çok Çok farklı ee, biçimler altında hala devam ediyor tabi siyasi partiler. Ama konventinin söylediği bir genel eğilim. Batı Avrupa için e, bunu özellikle söyleyebiliriz. Ve burada da önemli olan e, siyasi partilerin bir kere o toplumsalla iş, toplumsallaşma işlevini yerine getirmemeleri. İkin, bundan dolayı da toplumdaki dönüşümleri e, siyasete taşıma ve siyaset siyasetle toplum arasındaki toplumsal yaşam arasındaki ilişkileri e, canlı tutma, birbiriyle teması canlı tutma fonksiyonunu e, giderek daha az e, görmeye başlamaları. Bir ikincisi de tabii ki e, sanayi toplumundan yavaş yavaş çıkmaya başlayan e, ülkelerde e, bu e, tür bir e, siyasi, bu, bu bu siyasi parti, eski tür siyasi partilerin e, aidiyet biçimleri, faaliyet biçimleri ni benimsemeyen daha fazla bireyleşmiş, daha fazla kentli, e, daha hareketli, birden çok aidiyeti e, aynı anda içinde taşıyan e, ve siyasi partilerin e, oluşturduğu toplumsallıktan daha geniş bir toplumsallığa e, sahip olma kapasitesi e, olan kesimlerin ise özellikle de genç kuşakların bu partilere gelmemeleri ve siyasetin giderek hem yaşlanması, yaşlı aktörlerle yerine getirilmesi ve giderek de içinin beslenmemesi toplumsalla evet, toplum, beslenmemesi toplumdan kopmuş oluyorlar yani bir, evet. bir ölçüde bu e, dolayısıyla bir e, bunun yerine konbanditin e, önerdiği siyasi partileri lağbetmek değil çünkü onların kurumsal olarak bir işlevi var. E, demokratik e, bildiğimiz, şu bugünün e, demokratik cumhuriyet rejimlerinde, demokratik rejimlerinde e, bu siyasi partilerin bir işlevi var. İşte oy veriliyor, temsiliyet ilişkisinin sağlanması lazım. Bir temsil, Temsili demokrasi içinde e, çok önemli fonksiyonları var. Ama e, siyasi partinin bir siyaset alanında tekel oluşturmaması ve e, siyasi parti, bir siyasi parti üy olmanın daha geniş bir siyasal toplumsallaşma e, platformunda insanların e, yer almalarının e, önüne geçmemesi tam tersine daha çok daha geniş bir siyasal platformda e, yer alan e, insanların kendi e, tercihlerine göre farklı siyasal oluşumlarda bulunmaları veya bulunmamalarını sağlayacak bir e, amaca yönelik, hedefe yönelik, eyleme yönelik, toplumda hareket yapmaya yönelik e, platformların, hareketlerin artık buna nasıl dersek o kooperatif diyor işte e, bu anlamda siyasal kooperatif kurmalı. Niçin kooperatif? Çünkü kooperatif eşitlikçidir. ...kooperatif üyeleri eşittirler biliyorsunuz. Her ne kadar... Ve büyük bir paylaşım da öngörülüyor. İkincisi paylaşımcıdır. Evet. Dolayısıyla... E, ...bu siyasi partilerde... ...hızla ortaya çıkan... ...ve yeni... E, ...demokrasi kültüründe... ...giderek de... E, ...yeni demokrasi kültürüyle de giderek... ...çelişkiler e, yaratmaya başlayan... ...bu... ...iyerarşi, otoriter... E, ...eğilimler bir küçük kurulun herkes için karar vermesi gibi. Zaman zaman da bunlar gerekli, çaresiz olarak yapılıyor. Fakat bunlara tepki gösterilmesi bu çaresiz olanın ve çok sınırlı biçimde yapılanın yaygınlaşmamasını sağlamak açısından da önemli. Sürekli bir hatırlatma fonksiyonu. Hani iyi melek, kötü melek gibi derler ya. Bir tarafında sürekli hatırlatma e, fonksiyonu yerine getirilmesi lazım bu anti-otoriter tavrın. Ve bu e, Kooperatif bu anlamda bir benzetme olarak e, Combendit için e, bu yeni örgütlenme biçimini daha iyi e, tarif ettiğini söylüyor. Ki bence de e, iyi seçilmiş bir, e, bir benzetme. Evet. Bu e, benzetmenin e, ilham kaynağı ise tabii ki e, sadece e, Combendit'in kendisi değil e, son birkaç yıldan beri e, ...Sosyalist partileri... ...Batı Avrupa Sosyalist Partileri'nde... ...ve daha fazla... E, ...Yeşiller Hareketi içinde... E, ...parti formuna... ...bu parti formuna... E, ...var olan bildiğimiz... ...klasik parti formuna karşı... ...alternatif... ...siyasal... E, ...örgütlenme... E, ...ilişki ağları kurma teşebbüsleri... ...hızla artmaya başladı... E, bu yazı yayınlandıktan sonra e, Aydın Engin bana bir e, mesaj yolladı ve o mesajında e, sus e, Almanya'da Sol Parti'nin, Dilinke'nin kurduğu ve Yeşillerin, e, Sosyal Demokratların ve Sol Parti'li üyelerinin içinde yer aldığı bir e, amacı çok buna benzeyen bir e, modern dayanışma adı altında bir enstitü kurulduğunu, bir akademi vari enstitü kurulduğunu, adı e, modern dayanışma enstitüsü hı hı. ve amacı da bu üç e, hareket ve onun dışında yer alanların e, beraber e, eylemler yapmaları, tartışmaları, e, belli bir hedef etrafında birleşmeleri. E, Konbender'in ilginç bir e, cümlesi var. E, diyor ki, nerede bu, bu tür oluşumlarda nereden geldiğiniz önemli olmamalı diyor. Nereye beraber gittiğimiz evet. önemli olmalı diyor. Bu bizim e, Türkiye'de e, solda da kırmaya e, birçok kişinin e, çalıştığı ve ben, önümüzdeki dönemde giderek de başarılı olacağına emin olduğum bir şey. Eski klik, dar çevre, grup e, reflekslerini... E, yavaş yavaş bırakarak ama insanların o dar çevrelerde gruplarda olmalarını da yasaklamayarak çünkü bu bir ihtiyaçsa ihtiyaç ihtiyaç bu, bu, bu şekilde davranmak e, ayıp değil <gülüyor> suç da değil e, e, dolayısıyla e, yanlış da olmayabilir e, ama bununla yetinmemek bunun ötesine geçebilmek bunun ötesine geçerken de illa o dar çevreyi e, aidiyetini bütüne şamil kılmamak Zannediyorum e, buradaki ustalık, buradaki olgunluk e, herkes e, içinde bulunduğu e, siyasi grubun, çevrenin, arkadaşlık ilişkilerini terk etsin ve çıplak bireyler olarak gelsin demek değil. Ama herkes oraya geldiğinde sadece kendi çevresinin menfaatlerini, e, ününü, şanını, amacını e, öbür empoze etmek için gelmesin de diyebilmek. O, onun için ne neden geldiği önemli değil nereye gittiğimiz önemli anlayışı, nereden geldiğini gizlemek, inkar etmeyi de gerektirmiyor. Ee, bu e, akademi, e, pardon, e, kooperatif, siyasal kooperatif fikri e, e, aynı zamanda biraz da şeye de benziyor tabii. Ee, Obama'nın e, seçimlerinde... E, başarılı seçimde başarılı olmasında önemli bir faktör olduğu söylenen e, zannediyorum da doğru bu e, çok yaygın bir e, sempatizan destekçi e, ağının oluşması ve bu e, internet üzerinden özellikle oluşması Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet bu sosyal medya dedikleri işte e, internet ağlarının networklerinin çok yaygın şekilde kullanılmasına da araç olarak yaslanan bir şey tabii evet. Yani evet. hem Facebook hem bu Twitter dedikleri şeylerin de. Ama tabii yaygın bunu sadece da... internet üzerinden e, sadece internette var olan bir şey değil. Ondan sonra kesinlikle. internet bir ağ olarak e, çalışıyor ve aynı zamanda da bu e, her yerde ki faaliyetleri destekleyen, onları faaliyet olarak, yani sadece bir sanal ilişki ve sanal varlık değil, o somut toplum içinde insanlara değen, dokunan olayları yaygınlaştırmaya, onun bilgisini bütün topluma yaymaya çalışan bir şey. Çünkü öyle bir e, yanılsama her zaman mümkün. İnternet üzerinden çok iyi işler yapıp ama internette her şeyin kalması ve toplumla hiçbir alakası olmayan evet, bir tabii. sanal Sanal siyaset ortamında yetinmemiz de mümkün bu internetin şehvetine kapılarak. Ve biliyorsunuz orada çok ciddi bir siyasal faaliyet yürütüldü. Yani cumhuriyetçilerin söylediği bir herhangi bir yerde söyledikleri bir şeye anında internet ortamına aktarılıp oradan anında ilk cevabın verilmesi ve basının artık sürekli Obama ...internet e, iletişim ağını izleyerek neredeyse seçimlerden haberdar olması bile sağlanabilmişti e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bana anlatıldığına göre doğrudur belki de abartılmıştır. Ama böyle bir şey, abartısını, payını çıkartalım çok etkili olduğunu biliyoruz. Evet, yani burada çok çağdaş bir, modern bir iletişim modeli... Oh modeli tartışmanın da olması. Yani bunun içinde eşitlik paylaşım belki de bir de dayanışma anlamını muhakkak surette koymamız evet. gerekiyor. Zaten Almanya'daki buna benzer galiba Ekim ayında kurulmuş 2009 Ekim ayında kurulmuş, kurulan enstitünün de adı Modern Dayanışma. Öyle mi? Enstitüsü, Almancası Modern Dayanışma. Bunu başka yerlerde daha el yordamıyla düşünüldüğünü, tartışıldığını konbenditin yazısından sonra yaptığım kısa bir araştırmada gördüm. Bu kadar açık biçimde formüle edilmiş şeylere rastlamadım ama bu beklentinin yaygın bir beklenti olduğunu ve ciddi bir ihtiyaca, talebe, ihtiyaca denk geldiğini, ihtiyacı ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Bu büyük ihtimalle önümüzdeki uzun bir dönemin yeni siyasal örgütlenme, siyaset yapma tarzı, yeni bireylerin değişen toplumun daha modernliğin başka bir aşamasına gelmiş olan toplumların siyasetle toplum arasında bireyle siyaset arasındaki ilişkilerindeki yeni arayışları. Ee, bir erken ifadesi e, olarak e, görmek lazım. Ama dediğin gibi e, bu arayışlar da e, sahada olduğu gibi bir lider etrafında işte televizyona lideri çıkartalım konuşsun. Ondan sonra millette oy versin ve e, televizyon lideriyle e, veyahut miting lideriyle e, örgüt arasında da başka bir şeye ihtiyacımız yok diyen bir biliyorsunuz yeni ...modern sağ parti anlayışı da var. Aynı testide. şekilde yeni modern bir sol parti anlayışından da bahsetmek çok yanlış olmaz bence. Solda da sağda da bunun eşitliklerini sık sık görüyoruz gibi Başarılı geliyor. Başarılı olan daha çok sağda oluyor ama. Evet, evet. başarısız oluyor solda <gülüyor> doğru. doğru ee, ve e, biraz evvel dediğin gibi işte hem eşitlik hem dayanışma... ...paylaşım derken de tabii buradaki paylaşım bir e, maddi paylaşım değil... Konbendit'in dediği gibi e, bu paylaşım orada üretilen fikirlerin, orada üretilen bilgilerin e, herkesin mülkü olması. Evet bir de tabii burada belki de ilave edilmesi gereken bir nokta bunun yeşil yani ekolojik bir hareketin de parçası oluyor olarak ortaya çıkması. Kendisi bunu tabii ekolojik bir hareketin e, ana e, taşıyıcısı olarak e, tasarlıyor. Yeşillerin dönüşmesini öneriyor. Evet ama i̇şler, da, evet, işler, zaten yani. siyasetin özünde de bu şimdi çok büyük önem kazanıyor kıyısel iklim değişikliğiyle filan beraber o açıdan da önemli tabii. Yani sen hmm. bunu gene bu şeye bağladın değil mi? <gülüyor> Çıkış Hayranım cümlesi senin. bu olmasın abi. <gülüyor> Hayranım bu kapasitene. Doğru Yok. bir şey yapıyorsun. Çok başarılısın bu konuda. Ben beceremiyorum bu kadar. Başka bir şeye daha bağlıyım ama Lütfen. istersen. 68 Paris e, Mayıs'ın duvarlarından şimdi Facebook ve... <gülüyor> Twitter duvarlarına kadar uzanan bir köprüde kurabilirim istiyorsan. Bu da güzel. Ben birincisini <gülüyor> bağlantıya karşı değilim de senin o <gülüyor> kapasiteni hiç çektirmeden hiçbir şekilde bu, buna e, 24 saat de hali olmak gibi bir durum seninki anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ama çok önemli değil e, çok Olmaz mi? olur mu? Tabii onu. bizim de dalga geçmemiz lazım biraz. Ne yapacaksın? <gülüyor> çok teşekkür ederim. Peki de. hadi teşekkür ederim. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Evet Açık Gazete'ye te döndük tekrar saat 9.36. Ee, şimdi bütün hafta yapmaya çalıştığımız bir şeyin devamını da e, getirelim ve geçen hafta boyunca hatta son 9 gün boyunca e, sürdürdüğümüz bu dinleyici destek projesi özel yayını Radyo Günleri Radyo Şenliği diye de adlandırıyorduk. Gerçekten de e, bir dinleyicimizin de olan ifadesiyle dinleyici merkezli bir radyo haline getirdiğini de birlikte dinleyicilerle birlikte gördük. Oradan derlediğimiz arkadaşımız Eli Haliguan'ın da yaptığı bir derlemeden Çıkardığımız kolajları dinletmeye devam edeceğiz şimdi size iki bölüm daha var elimizde onları da dinleterek nasıl bir dönüşüm içine doğru dönmekte olduğumuzu da birlikte dinleyebiliriz. Açık radyo e, aslında e, bizler için büyük bir şans. Yani dinleyici için çok büyük bir şans. E, bu kadar çok farklı müziği, bu kadar çok farklı e, konuyu ve özellikle de yani çevre konusunda, e, müzik konusunda bu kadar duyarlı olan bir e, farklılığı daha çok fazla, daha dinlemek gerekiyor. radyodan çok şey öğrendim. Evimin her yerinde bir defter var. Yazıyorum, yazıyorum, de kitap yazıyorum, CD yazıyorum, onu yazıyorum, bunu yazıyorum. E sizin e çeşitli programlarınızdan notları alıyorum. Radyo öğrenmenin yolunda çok önemli bir araç.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 kayıtlı programdı yani. <gülüyor> Sabah açılır bir numara 94.9 başka bir e, <gülüyor> frekans. Yani. Geçenler biraz önce bir başka dinleyicimizle konuşurken radyomda altı kanaldan biri kayıtlı olan demişti. bizden ya demek beş radyo bizi <gülüyor> paylaşıyorsunuz. <gülüyor> Biz <paylaşamıyoruz>. ha dedik <gülüyor> yani Tam da adı üstünde açık radyo ve sürekli evde radyo açık bizim. Ee, Mesela'nın iki tane kedimiz var, bizim bir tane var. Ee, biz evden çıkarken, işe giderken sürekli radyoyu açık bırakıyorum ve kediler dinlesin diye. <gülüyor> evet. Onlar da yani on dinliyorlar. İ İyiler şu anda kediler? Ben İyiler, <gülüyor> <gülüyor> Başka radyoya geçildiği zaman yanlışlıkla kediler huzursuz oluyor. <gülüyor> Başka dinleyicileriniz de var yani. Bizim radyosu açık radyoya desteklerimizi bekliyoruz. Telefon numaramızı unutmayalım 343 41 41 sevgiler. Neden bir açık radyo adımı? Twitter hesabı açtım ve kullanmaya başladım herkesin habersiz. Ben de dedim ki yani eğer ayak kabı yapabiliyor olsaydım elimden o gelseydi onu yapacaktım. E bundan anlıyorum. Bunu yapıyorum. Benim gönülden katkım da bu olsun dedim. Benim için tabii çok önemli açık radyo. Açık radyoyu dinlemek, açık radyonun var olduğunu bilmek çok önemli benim için yani. Orada bir radyo var.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 very even still world cup final of 1966 a long kick from tilkowski headed away by jack charlton down to nobby styles styles with a long ball through to ball and ball will run for all he's worth after this one he turns it in can hirst get a shot in there's a chance for jeff hirst and he's hit the bar it must be a goal i would have thought that went in but he's not given it i thought that hit the bar and went in morris edelston I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the league. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet bugün gene spor konuşmaya fırsatımız olacak mı bilmiyorum ama Şike ile başlayacağız anladığım kadarıyla. Biraz değinelim çünkü geçen hafta destek haftasıydı biz konuşamadık evet. geçen cuma günü. ve Halbuki şu anda biraz şey düştü yani Alevi biraz düştü ama geçen hafta çok harlıydı Çünkü bu futbol maçlarındaki Şike ile ilgili İstanbul Sarıya savcılığının yürüttüğü bir e, soruşturma olduğu ortaya çıktı yaklaşık 10 gün önce ve e, 59 maçın Türkiye'deki çeşitli liglerden yani süperlik birincilik, ikincilik, üçüncülik e, ten 59 maçın e, şikeyle şey, ayarlandığı iddia ediliyordu e, savcılık soruşturmasında ve çok sayıda kişi gözaltına alındı, tutuklananlar var e, yani ve bu soruşturma Almanya'da boğum savcılığının geçen Ekim ayında başlattığı savunmadan bağımsız yürüyor. Öyle anlıyoruz yani savcılığın açıklaması. Öyle bir yıldır bu soruşturmayı yürüttüklerini öğrendik. Ama işte şeyleri ilk sonuçlarını belki geçen hafta aldı. Savcılık bu soruşturmanın. Şimdi ilginç Almanya'dan boğum savcılığından sızan bir takım Maç isimlere vardı yani hem Türkiye ile ilgili hem diğer Avrupa ülkeleri ile ilgili mesela Sarıyer Savcılığının belirlediği maçlara çakışan maçlar var tabi aynı maçlar hem Almanya'da hem Türkiye'deki Savcılığın listesine yer alıyor demek hakikaten bir şekilde takibe takılmış Sarıyer Savcılığı da herhalde mahkeme izniyle bir takım dinlemeler yapmış o dinlemelere takılan futbolcular var ve herhalde bu maçları ayarlamaya çalışan bazı yani futbolcu olmayan kişiler var. E, futbolcu, menajeri bir takım kişilerin isimleri geçiyordu. Bir de hani böyle hakikaten böyle karanlık işleri, bakın aracı durumundaki bazı kişiler olabilir. Tutuklananlar için ilginç. Örneğin Fatih Akkel var. 2002'de e, Türk mil takımıyla dünya üçüncüsü olmuştu. Galatasaray'da o oynadı birkaç sene, işte UEFA kupasını kazandı. O kadında da vardı. Ondan sonra yavaş yavaş kariyeri aşağı indi. Mesela onun e, Kasımpaşa'da oynarken e, bir maçı kaybetmek için 80 bin euro aldığı söyleniyor. Yani daha bu da henüz kanıtlanmış bir şey yok. Sener e, Bahçede de oynamıştı, değil mi? <gülüyor> Trabzon'dan sonra işte Almanya, Yunanistan'a gitti. Falan böyle hızlı bir düşüş yaşadı. Son dört 5 yıl kariyerinde. Ee, ben çok çok sayıda ifade veren kişi var mahkemelerde. Tabii hani en önemli soru şu hani hakikaten bu iddialar gerçek mi? Ee, ve bu soruşturma nereye gidecek? Evet. Şimdi, e, yani bir... şeyin kafasında futbol severin belki futbolun içindeki yani futbolcuların yöneticilerinde hatta bu işe para yatıran işte sponsorların yayın kuruluşlarının kafasını bulandıracak bir şey tabii bu. Yani e, biz hani yani bir takım sorunlar olabilir futbolda. Bir şirke zaman zaman hep yıllardır söz edilen bir konudur ama... ...şimdi bahiste bu kadar büyük para olunca... E, ...galiba geçen yıl 5 milyar TL e, legal bahis oynanmış Türkiye'de. Yani iddia vasıtasıyla, iddia ve internetteki lisanslı bahis firmaları vasıtasıyla. Ne yani. kadar zaman içinde oynanmış? Bir yılda. Bir, bir yılda 5 milyar TL. O, o civarda bir rakam olması lazım. Çok yüksek değil mi? Astronomik ee, sayılabilir yani. Çok yüksek yani... E, Yabancı para bilimlerine bunca ne kadar ediyor? Avroya vursak iki buçuk milyar avro falan mi o civarda bir şey ediyor. Ki evet, yani evet. ben onu hani biraz rakamları karıştırdım. Avrupa'daki bahis piyasası mesela 20 milyar euro deniyor. Hani bunun onda birinden sekizde biri Türkiye'de ise daha da büyük yani çünkü hani bu tip ekonomik verilerde Avrupa'da böyle bir paya sahip değildi Türkiye. ...hani çay tüketimi falan... ...onlar da olabilir ancak da... Evet. <gülüyor> ...böyle bir ekonomik veri de olamaz... ...ya hani o... ...benim bulduğum 20 milyar avro... ...hani... ...her şeyin dahil olmadığı bir rakamdı... ...ya da hakikaten Türkiye'de bu acayip bilgi var bu işe... ...yani şöyle bir kıyaslama... ...geçen gün... ...bir vesileyle BBC'den aradılar... ...hani onlara bilgi verirken söyledim... ...türkiye'deki futbol ekonomisinin işte bu yeni televizyon ihalesi vesaireyle gelecek sezon işte 800 milyon avroya falan yükseleceği söyleniyor. Yani onun üç katı bahis oynanıyor. Yani, orada, tabii, yani o bahisten tabii futbola gelir olarak giren bir pay da var. Takımlara vesaire. Yani onun da bir kısmı zaten bahis. Ama böyle bir demek ilgi var. Yani bunu zaten e, bu ilgiyi atlayamayız. E, hani ya Şahıslar, ufak ufak ya da hakikaten e, bilmiyorum hani büyük şeyler mi var mi var bu işe para yatırıyorlar bir şekilde. Yani bunu yasaklamak çünkü yasaklarsanız böyle olan bir ilgiyi hiç kontrol edemiyor olacaksınız. Hani şey var işte bahis geldi böyle oldu falan. Yok öyle değil herhalde ama nasıl kontrol edileceği konusunda Heh. üzerinde herhalde epek görüş bildirecek insan vardır uzman. Son evet. olarak buna ilaveten elimize yeni ulaşan bir de şimdi haber merkezinden ulaştırdılar. Yani Av Avro 96 elemeleri için Macaristan'la yapılan maçta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Macar kaleci Salt Petri ile 25 bin dolara anlaştığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi şike komisyonu tutanaklarında yer aldı diye hakikaten inanılması güç bir haber var. Milli takım da maşike yaptı diye sorulmuş. Evet, maçı evet. atılıyorum. İstanbul'da oğlanmıştı ve e, Türkiye herhalde sondan ikinci maçtı. Elemenin sondan ikinci maçı. Sonbahar olsa gerek. Hakan Şükür'ün attığı iki golle 2-0 kazanmıştı Türkiye. Ve hani kaleci Rüştü Rençper'in de müthiş kurtarışlar yaptığını hatırlıyorum. Maçın sonlarında. Evet. yani İlhan Cavcav Gençler Birliği'nin başkanı kendi takımının oyuncusunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından satın alındığını söylemiş. Hı, Vatan Gazetesi'nden Lütfü Özel'in haberindeki tutanaktaki konuşmalar insan okurken gözlerini ovuşturmak zorunda kalıyor. Bunlar doğruysa tabii bayağı işimiz zor demektir. Evet, hafta başında İlhan Cavcav'ı Gençler Birliği'nin herhalde yani 29 Aralıksız 32 yıldır falan başkanı. Yani 77, 78'de başkan olmuş. Arada böyle bir, bir yıllık falan bir kesinti var. İşte yani e, o zamandan beri başkan. Hani, hani o kulübü biliyordur, Ankara'yı iyi biliyordur. Türk futbolundaki işleyişlerin hani nasıl işlediğini de son 30 yılını iyi bilen bir isim. O da hafta başında e, ifade vermeye çağrıldı. E, bir takım gençler ilgili iddialar vardı. Tabi telefon konuşmalarına takılan herkesi herhalde e, ifade vermeye çağırıyorlar. İlla herkesin bu işin içinde olması da gerekmiyor ama işin içinde olanlarla hakikaten telefon görüşmesi yapanlar bir şekilde ifade veriyorlar yani gençler bile ilgili 80'lerin ortasına dayanan bir iddiada ortaya atılmıştı 2-3 ay önce ee, İlhan Cavca onları yalanladı sanıyor, doğruladı mı? Ee, İlhan Cavca şey yaptı o zamanla ilgili bir kez atmıştı yine 85-86 o zamanki futbolcular yalanladı mesela şimdi de ilk takımla ilgili bir şey söylemiş Evet yani Gençler Birliği'nde o sırada yer almakta olan ama aynı zamanda da Macar Milli Takım kalecisi Salt Petri'den bahsediyor. Ve i̇şin burada ilginç tarafı da tutanaklarda görüldüğü kadarıyla mesela bazı AKP'li milletvekilleri komisyonda da şeye şaşırmışlar. Diğer başka şeylere şaşırmamışlar da kalecinin kendi ülkesini satmış diyor mesela. Selami Uzun. Buna çok bu şaşırmış ve üzülmüş. Yani insan... İle değil vatan perver olmama hali mi rahatsız Evet, evet Yani kendi takım satınca normal de şey. Evet. Ülke satınca şey. Gençler Birliğini, Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş satması normal de. Ha o zaman Milli falan diyor herhalde evet. öyle. <gülüyor> diyorum, ha o zaman oldu. <gülüyor> <gülüyor> herhalde anlayış böyle ha oldu bir şey yok o zaman canım. O hep oluyor zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle herhalde. böyle yani. Bayağı şaşırmış milletvekili. Kendi ülkesini satmış. İlhan Cavcav da tutanaklara göre kendi ülkesini satmış. Tabii canım diyor. <gülüyor> Macaristan iddiasızdır. Ne yapsın yani? Adam? Macaristan zaten iddiasız bir ülke. Türkiye gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani detaylar verince ilginç tabii. Ben hani, İlhan Cavcav'ın biraz son yıllarda akli melekelerinin yerinde olup olmadığı konusunda yapın küpelerim var. Hani televizyonda falan çıkınca da böyle abuk sabuk konuşuyor bazen ama öyle bir detay vermiş ki hani eski bir tarih evet. e, maç hani oyuncu ismi sanıyorum. O sezondan sonra mı geldi? Gençler bizimle Petri. Ee, şey diyor yani bizimkiler veriyor diyor. Bunu öğrendim. Hemen o sene Petri'yi mukavelesi de olduğu halde gönderdim ama ilk defa burada size söylüyorum demiş. Evet. Hmm. E, meclisteki şey, yani Petri diye bir kaleci vardı bizde. Maca milli takımıyla İstanbul'da oynuyoruz. Türkiye 3, Macaristan 0. Yalnız maç 2-0 bitmişti. Onu yanlış hatırlıyor İlhan abicam. 25 bin dolar vermişler Petri'ye federasyondan. El altından vermişler diyor. Maçın skonu ne diyor? 3-0 diyor. 2-0 yani oysa. 2-0 olduğuna herhalde eminim ben. Evet evet 2-0. Evet doğru bakıyorum hakikaten bir önceki sezon gençler oynamış. Şimdi Hemen kendi aşirevi altında olunca kontrol ettim. Bir önceki sezon gençler Birliği ne oynamış. doğru. Ee, mil takımda kalisiydi o dönemde yani belki hani Türkiye karşı bir iki maçta oynamıştı hatta ee, ya ihanca avca nedense onun daha önce de oldu bu herhalde Galatasaray'ın çekiştiği sezonların birinde Gençler Birliği'nin oyuncular hakkında tek kodlar çıktı en kritik maça çıkarmadı oyuncularını yani iki 3 oyuncu dışı bıraktırdı dedi gençlerle oynarız yani daha genç oyuncularla evet ee, o konuda nitetiz davrandığı düşünlen birisidir ama işte en bu, yani bu konu hep saklandığı için al bu yani... arada biz de sana değişikliği bildirdik mi programın adı değişti derin spor koydu derin spor evet. <gülüyor> bundan sonra böyle bir yeni yeni çok derin spor falan sesimi değiştirerek konuşacağım ben mendil kapatacağım ağzını yani hakikaten bütün bu konuştuklarımıza inanmakta bazen ben bile güçlük çekiyorum konuşulanlara hemen arkasından da tabi Beşiktaş tribünlerinde öldürülen kişiyle ilgili de bir laf edelim derin spor programımızda ııı ee... Evet. Bununla ilgili ilginç bir e, Yargıtay kararı var. E, Çarşamba günü Yargıtay e, 4. Hukuk Dairesi bir karar aldı. 22 Kasım 2004'te İstanbul'da İnönüstad'ındaki e, Beşiktaş Çaykur-Rüzelik maçında Beşiktaş taraftarı Cihat Aktaş bıçaklanak öldürülmüştü. Evet. E, ve hani iki, iki Beşiktaş taraftarı arasında geçen bir olaydı. Hani Rüzel ve Beşiktaş taraftarı arasında değil de ve biraz futbolun dışında bir olayın stat içine taşınmasıydı. Yani herhalde iki şahıs arasında bir husumet var. Ee, ve hesaplaşmaya, stat içine hesaplaşmaya karar veriyorlar ama bıçak falan da sokuyorlar tabii stada. Ee, bıçaklanan Cihat Aktaş e, hayatını kaybediyor. İşte ondan sonra Aktaş'ın ailesi hem Beşiktaş Cimnastik Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine dava açıyor. Dava İstanbul 4. Asli Hukuk'ta ediliyor daha doğrusu Asli Hukuk Mahkemesi Aktaş'ın Aktaş'ı bıçaklan kişinin sorumlu olduğunu kurumların sorumlu olmadığını söylüyor ama Yargıtay 4. Hukuk Dairesi aksi bir karar vermiş ve spor alanlarında sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü düzenlemin yapma görevinin ev sahibi kulübe ait olduğunu bildirmiş. Bu, bu harika, bir, hani harika bir geç iki hafta önce konuştuk galatasaray ferengar gücü maçıydı değil mi? Tribünden atılan. Evet. E, yani Birbirleriyle didişip didişen iki şahıs vardı. Sonra biri öbürünü tribünün alt katına atıyordu ve güvenlik görevlileri yetişene kadar olay cereyan etti. Düşen kişinin kemikleri tuzla buz oldu. Neyse ki e, ölmedi. Evet, döner hani, bıçaklarının yüze, ele geçirilen döner bıçaklarının filan palaların üzerinde de mesela takımın amblemi falan da hak edilmişti. Ha. O ...hani stat dışında ele geçirilmiş... Evet. ...nesnelerdi yani... ...kulüp tabi hani bütün sokakları da... ...denetleyemez orada bir... ...belki bir sınır koymak lazım ...yani statın içine girdiğinizde... ...kulübün bir yani oradaki... ...oradan sorumlu kurumun... ...artık o... ...stadı işleten spor kulübü müdür... ...o ilin spor müdürlüğü müdür... ...federasyon mudur kimdir... ...yani bunun ben hani sorumlu değilim... ...hiç benimle ilgili yok... ...ilgisi yok demesi harika bir olay... ...bu aslında... E, ya bir tek sporda değil, Türkiye'de bu e, kurumların, şirketlerin böyle sorumluluktan kaçma zihniyetinin yansıtan iyi bir durum. Yani daha basit bir örneği var. E, hani Ben İstanbul'dan biliyorum, birçok şeyde öyle. Otoparklarda ne yazardı bizde? E, çalınan eşyalarınızdan, so, eşyalarınızdan sorumlu değiliz. Otoparka park ediyorsunuz, kapalı otopark. 20 lira veriyorsunuz, arabanın camını kırıp bir şey alıyorlar. Diyor ki otopark bizden değil, bana ne falan. Sonra Yargıtay tabii şey yaptı. ...geçen aylarda buna karşı da bir karar aldı. Şimdi mesela şey... ...bir şey çalındığında otobak da sorumlu doğal olarak. Yani onun güvenliğini sağlamıyorsanız... ...niye fark edeyim ben... ...otomobilim. Aynı durum şimdi... ...stadlar içinde. Geçerli yani orada... E, ...yani... ...stadı her gelinin o takımın taraftarı da olması değil. Yani sıradan birinin orada güvenliğini sağlayamıyorsa... ...bir kulüp yani o stadın sorumlusu kimse... Tribünü kapatın yani. Evet, objektif sorumluluk deniyor galiba buna hukukta Hı. çok eski derslerde hatırladığım kadarıyla. Yani mecbur evet, bu şeyi sağlamak zorunda. Bu İstanbul yargıta pardon yargıta dördüncü hukuk dairesinin kararı yerinde o zaman. Bence kesinlikle yani bu aslında şeye bundan önceki hani karar tersi yönde olsa kuyiplerin şöyle işine geliyorlar. İşte orada bir takım güvenlik görevlileri var ama hani sadece güvenlik konusunda değil spor güvenliği konusunda ne kadar eğitimli olduklarını bilmiyoruz. Stattaki polislerin, polis memurlarının da ne kadar bu konuda bilgili olduklarını bilmiyoruz. Ee, diyor ki o hani bir takım önlemler var hakikaten. Diyor ki kulüp işte önlemlerimi aldım ben. Onlarda bıçaklamasaydı birbirini. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç alakası olmayan biri de bıçaklanıp yaralanabilir ki. E, önceki maçlarda oldu iki taraftar grubu stat içinde birbirine girdi mesela bıçaklı ee, ve hani işte o güvenlik araya girene kadar arada kime ne olduysa artık yani oraya çocuğunu götüren var hani ufak büyük vesaire i̇şte karısını sevgilisini kızını götüren var yani ciddi bir sorun yani hem e, e, bir can güveni sorunu var ikincisi yani böyle bir olay bir daha başına gelen hani maça gitmez seyirci tribünden kaçıran bir durum da olur yani orada kavganın ortasında kalsanız maça gitmek ister misiniz? Bir de yani böyle şey değilseniz hakikaten gözü dönmüş biri değilseniz. istemezsiniz. Ee, i̇nşallah zorlayıcı bir karar olur bu. Yani kulüpler hakikaten sıradan güvenlik elemanı değil. E, spor seyircisi ne nasıl davranacağını bilen güvenlik elemanı e, istihdam, istihdam etmek zorunda. Yani herhalde doğrudan istihdam etmiyorlar ama anlaştıkları şirketlerden belki böyle bir şey isteyecekler. Yılda e, kendi sahalarında kaç maç oynuyorlar 25 civarı. o yani 25 maç için belki ekstra bir para ödeyecekler, hoşlarına gitmeyecek belki ama böyle yani kulüpler bu işten para kazanıyorlar. E, para kazanırken de belli harcamaları yapmak zorundalar. E, çok yerinde bir karar. Umarım tabi karar hani kararın bir yansıması olur. Genel problem o ya hani Ülkede bir takım kararlar kanunlar var, uygulayan yok. Hani onu uygulamaya kim zorlayacak? Bir de tabi işte federasyonun eee yapısı dolayısıyla biraz el kolu bağlı. Hmm, işte doğrusu yaptığın yaptırımı uygulayamıyor. Yani birbirini pataklıyor. <gülüyor> Para cihazıyla kurtuluyor pataklayanlar. Evet. Peki son olarak da bir ilk defa da bir spor haberi konuşalım bugün böyle <gülüyor> olayı e, Fenerbahçe'nin kızlar voleybol kız voleybolcularının başarısı var uluslararası alanda. Biraz da onu konuşalım. Hakikaten doğru haftanın aslında en çarpıcı spor haberi bu. Sponsorlu bir takım olduğu için. Yine Meda'da epi yer bulduk elinde. Fenerbahçe artık bayan voleybol mu, kadın voleybol mu demek lazım hep bu tartışma var. Resmi isim bayan voleybol takımı. Evet, bu bayan lafı evet. tabii çok <gülüyor> ürpertici. Onun için kızlar eskiden kızlar denirdi benim dönemimde. Evet, o zaman çünkü 22 23e yaşına kadar oynuyorlar. Sonra bırakıyorlar sonra eee kızlar devam edildi ama sporcuğun yaşı 35'e falan geldi hala kızlar deniyor. Evet o doktor. Çok herkes. kadınlar ee, değilim. Evet Fenerbahçe kadın voleybol takımı bu sene Acı Badem sağlık grubu sponsorluğunda sağa sahaya çıktı ve çok iddialı bir takım kurdular hakikaten. Yani nasıl diyeyim işte bu işin Real Madrid'i Chelsea'si gibi bir takım kurdular. Hmm. Paraya kıyıp. işte dünyanın en iyi oyuncularından Gama var mesela Rus 205'lik 2.05 boyu. Ee, çok yabancı oyuncular. Türkiye'nin işte yerli oyuncularından 2 kötüyle, metre 5 santimlik bir kadından bahsediyor. Evet, şöyle. evet, <gülüyor> ee, müthiş bir takım kurdular ve yani sezon başında gözüken bu hafta sonunda e, voleybol Avrupa Ligi'nde e, bu şeyi oynayacaklarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde. Bu 4'te finale çıkacakları yönünde bir öngörü vardı işte sezon başında. Buna hakikaten öyle oldu. Sezon başından beri oynadıkları da e, 37 maçın hiçbirini kaybetmediler. Yani Avrupa'da, Avrupa e, Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda, Süper Kupada ve e, Şampiyonlar Ligi'nde. Galiba 37 maç. Tulum çıkardılar. Evet, hakikaten ender bulunur bir başarı. E, hani Türkiye Ligi'nde de çünkü Türkiye Ligi en iyi liglerden biri. Eczacıbaşı, Vakıfbank Güneş Sigorta gibi e, iyi takımlar var. E, hani onları hiç set vermediler. Ama şeyde de yani Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Skollemesi aynı gruptalardı. Onları yeniler iki maçta. Şimdi e, Fransa'nın Kanşehir'indeki dörtte finale gidiyorlar. Yani Amaç bu kadroya şu ana kadarki performansa şampiyonluk. Gerisi bence bir ufak hayal kırıklığı olacaktır. E, yarı finalde ev sahibi kalma oynayacaklar. Bu, bu, ufak risk yani ev sahibiyle oynamak her zaman bir şey taşır. Çünkü onlar ilk maçta çok hırslı olacaklardır. Biraz seyirci desteği de olur. Ev sahibi oldukları için diğer yarı finalde iki İtalyan takımı oynuyor. Vakıfbank Güneş Sigurta'yı yenen bir önceki turda Novara ile kupanın favorisi Bergamo takımları. İki İtalyan takımı oynayacak. Yani Fenerbahçe ile Bergamo final oynayabilir diye herhalde düşünüyorum. Çok çekişmeli maçlarda olabilir. Ne zaman olacak bu? Cum Cumartesi günü yarı final maçları var. Pazar günü final maçı var. Ha, bu hafta sonu evet. bitiyor yani. Evet. yani gelecek hafta üzerinde evet, evet. konuşmamız yani lazım. Pazar günü olacak. belki bir şampiyonluk kupası kaldırıyor olabilirler. Şöyle bir ilginçliği var. Ee, Acaba demin patronu Mehmet İl Aydınlar bir basın toplantısı yaptılar işte önceki gün. Ee, orada söyledi dedi işte şampiyonlar liginde hani bu herhangi bir spor dalında şampiyonlar liginde yani kupa bir diyelim biz ona en üst kupada final oynayan ilk takım olacaktı eğer finale bile çıkarsak. Yani bu bilgi mesela doğru değil. Voleybolda var çünkü final oynayan ve kaybede. Ama şu doğru yani işte futbol, basketbol, handbol, stopu ne derseniz. Bu spor takım sporunun hiçbirinde en üst kupayı kazanan bir Türk takımı olmadı şu ana kadar. İlk defa olabilir. Olabilir, olabilir evet. Yani, te televizyon veriyor mu? E, yani, bu turnuvayı? E, spor ya da TRT veriyor. İkisinden biri verecek. E, yani mesela basketbolda Konaç kupası var ama 3 numaralı kupaydı. Futbolda UEFA kupası var 2 numaralı kupaydı. Voleybolda Yine başka kupalar var ve 2 ve 3 numaralı kupalar yani 1 numara. Hakikaten o takımı Avrupa Şampiyonu damgasını getirecek, ünvanını getirecek bir kupayı. Bir Türk takımı kazanmadı. Bunun çok eşeğinde ve hani öyle bir potansiyel var bu takımda. Çok hani mühim bir başarı olacak. Ve umarım hani bir sezonlukta bir şey olmaz, yatırım olmaz. Devamı gelir. İyi bir sponsor kulüp birlikteliği çünkü. Yani voleybolda büyük bir gelir yok takımların seyirci gelirdi falan. İşte Belli televizyon zaten çok CG'yi ama böyle bir e, kuvvetli sponsor geldiğinde işin nereye gidebileceğinin göstergesi. Yani belki e, bir bu devam ederse bu işbirliği bir voleybol seyirciliğinde tekrar yerleştiren bir şey olabilir. Atılım olabilir. Çünkü yani bu takıma rağmen mesela fazla seyirci gelmiyor maçlara. Evet, bu hani değiştirebilir böyle, tabii. Yani böyle bir takımı takım kalitesine göre her maç 5000 kişi izlemesi lazım. Salonda, hani öyle bir salon olsa, e, belki işte Fenerbahçe yeni bir salon yapıyor, Ataşehir'de e, belki yeni sezonda, hani öyle bir seyirci kitlesi önünde oynayacaklar. Yazık hem yani böyle çünkü hani bir seyircisinin az olması falan çok üzücü, hani böyle bir yıldızlar topluluğu var. Aslında evet. diyorum hani Real Madrid'i gibi yani yaptıkları transferlerle bu işin. Evet, Fener Kadın Voleybol takımından bahsediyoruz. Evet, hafta sonunda izleyelim ve sonucu değerlendiririz birlikte. Peki, Yani çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Evet, bu haftayı da bu şekilde... Tamamlamış oluyoruz. Gerçek bir spor haberi verebilmiş olmaktan da mutluyuz sonunda. Hakiki öz bir spor haberi. Bir son dakika haberimiz var mı? E, Türk e, Türk önüne gitmeye çalışan tekel işçilerine müdahale edildi. E, bayağı e, tatsız da müdahale edilmiş anladığım kadarıyla. Biber gazıyla ve coplarla e, çevik kuvvet e, girişmiş özetle. Şu anda Sakarya Caddesi'nin dışına püskürtülmüş tekel işçileri, Mithatbaşı Caddesi civarında bekleyişleri sürüyormuş. Yaralılar var diye de minik bir anekdot var. Şeyden bir haber geldi mi? Doğrulanma ya da yalanlama? Hayır. Çukurca'da ölen var mı çalışma. yok mu belli değil. Peki böyle kapatıyoruz işte. yine iyi bir haberle kapatmak nasip olmadı ama genellikle olmuyor. What's going on'la başlamıştık. Bu sefer de Black Hawk'la bitirelim. Black Hawk, Kara Şahin ama bu belki de bir Kızıl Devliler'e atıf yapan bir şarkıdır. Tam da bilmiyorum Lenua bestesi ama Emily Lou Harris'ten dinleyerek bitiriyoruz. Emily Lou Harris 1947'de bugün doğmuştu Alabağmalı bir country şarkıcısı, müzisyeni, bestecisi. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz bu şekilde. Evet, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çek